Yani bir rising wedge'den bahsetmişti Degan. Görmüşsünüzdür onu. Biliyorsunuz rising wedge normal, normalde bir bearish. Ee, yani hani bir düşüş bekleniyor sonrasında. Tabi bu aşağı şey, e, bunun tersi bir durumu yok mu? Yani rising wedge'i yukarı doğru kıramaz mı? Tabi kırabilir. Daha önceden bull trend'deyken bunu defalarca gördük. Her seferinde düşecek denen yerden o rising wedge'i normalde aşağı kırması gerekirken yukarı doğru kırıp yukarı yukarı çıktı. Ee, şimdi bu Bearish bir devamı mı demek oluyor? Henüz daha bir karar verilmiş değil. Ee, 20.000'lerden gelen bir tren çizgimiz var. Birazdan ben çarkıza atacağım. Üzerinde hepsini 20 20.000'lerden gelen bir tren çizgimiz var. Hatta şöyle kabaca e, çektiğim bir şekilde atayım. Bir saniye onu. Ee, oradan göstermiş olalım. Bir tane, bir tane. Şimdi Rising 5'ten başladım, hadi gel. Onu yazmışsın, ee, oradan şeye doğru geleceğim. Orada bir ufak Rising 5'imiz vardı, onu zaten aşağı doğru kırdı. Oraya bir daha... zoom in yapayım ben. Tamam, ee, ben onunla, onun devamında şunu söyleyeyim. Ee, sen Senin tarafına geçmeden önce. Şimdi herkesin burada beklediği bir bullish trend olur eee al alatur inversedan shoulder'dan bahsediyordu. Nerede olduğunu zaten aşağı yukarı görüyorsunuz. Birçok örneğinde görmüşsünüzdür. şimdi burada bir inversedan shoulder olması için bunun belli başlı kuralları var. Bunlardan bir tanesi bu sağ omuzu çıkarken yüksek volümle çıkması. Aşağıda benim attığım yerde göreceksiniz. aslında bu volüm profiline inversedan shoulder'ın genel bir şeyini söyleyeyim. orada zaten yüksek bir volume aşağıya düşmesi sonrasında yüksek volume yukarı çıkması en son artık omuz kısmında yüksek bir volume tekrar yukarı doğru patlayarak olması gerekiyor volume baktığımız zaman şimdi indikatörlerle bir patternları beslemek gerekiyor volume baktığımız zaman rising wedge volümüne daha uygun bir volume bu yani azalan bir volume var yukarı doğru çıkıyor fiyat divergence bakıyoruz divergence geldi ufak zaman dilimlerinde daha sonra rising wedge aşağı doğru kırılmış oldu. Ee, yani bunun devamında buluta ben baktığım zaman yine bir tekrar hafif aşağıları düşüp belki deneyebilir. Orada benim deganım çarptığının üstünde benim attığıma tekrar bakarsanız bir turuncu bir kırmızı çizgi var. Ee, turuncu çizgi haftalığın kapanışı, kırmızı çizgi de e, bulutların e, yani yeşil bulut kırmızıya döndüğü bir yer var. E, oranın e, o kesimin olduğu yer, orası normalde işte çok böyle diyeyim? Trend geçişlerinde e, trendi değiştirebilecek alanlar. Yani oradan bulutun üstüne çıkabilir ve buluşa dönerdir. E, dolayısıyla orası çok zayıf bir nokta. Oradan bulu tekrar deneme fırsatı yakalayabilir. E, o yüzden o, oradaki iki gün çok önemli. Onların da tarihleri 5 Martla 6 Mart'a denk geliyor. 5 Mart o turuncunun oldu, 6 Mart'ta da kırmızı, kırmızı çizginin olduğu yer. Benim şarttaki. Yani. Dikey çizgiden bahsediyorum. Kırmızı çizgi. Benim söyleyeceklerim şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ee, Vars aklına gelen. Şeyden. Tamam. Yani. Unuttu çarta atayım bir de. Tamam. Bulutlu çarptı bu, bu bulut Mandalburton bahsettiği yer bu tam ikisinin e, yeşilden kırmızıya döndüğü yer. Evet oralar e, işte fiyat hareketlerinin ani bir tepkime yapabileceği yerler. Yani yukarı doğru kırıp geçebilir. Bu işte Dön şoldara da çok uygun bir pozisyon doğrudan kırıp geçmesi için ama dediğim gibi yani bunu başka şeylerle de desteklemek gerekiyor. Aa bakın işte burada bir Ters baş omuz var hemen bu işte hemen 300k oluyoruz gibi bir şey ee, söz konusu olmuyor haliyle ee, o yukarıdaki şey ya da dekanın attığı çarkta görebilirsiniz mesela fiyat 6000'lerdeyken olan volüme bakın o volume giderek azalmış o volümün normalde işte omuzun yukarı doğru şey yaparken özellikle yukarı doğru çıkması lazım ki e and shoulder formasyonuna uysun ee, şu an için öyle bir şey gözükmüyor. Ee, bu Degan'ın bahsettiği de ufak Rising Vege. Benim çarkta e, gerçi sonradan kendisi de attı. Onun hedefi neresiydi Degan? Ee... Rising Vege'in mi? Evet. Ya aslında hedefi başka ama altında başka e, şeyler olduğu için, dirençler olduğu için oraları söyleyeyim. Hı hı. Ya bu orada bak bir tane şey var. Yeşil ve kırmızı çizgi var. Saatlik evet, falan evet. bakınca çok daha net gözüküyor da. Hı hı. Bakayım bir saniye. Aşağı yukarı bir... 10, 200'ü, 9,5, 10 arası gibi bir şey mi denk geliyor? Yani şu an ee, log etmekte bakayım dedim mi ya? Ya muhtemelen ilk deneyeceği yer... Ee, 10.500 civarları. Hı -hı. Ya da biraz daha gecikirse 10.600 civarları. Hı -hı. Eğer orayı kırarsa bir aşağıdakine gider. O da 10.100 gibi bir şeyler. Aynen. Oralarda zaten günlükte de bu arada Tenkan yani içim Oku Cloud'da e, mavi çizgi normalde e, ona denk geliyor oraya bir dokunmak isteyebilir. E, böyle bir şey diyelim. Şimdi bu durumda mesela altların pozisyonu ne oluyor? Bitcoin böyle bir yan hareketler yaptığı zaman haliyle altlarda e, fırsatını bulan çıkıyor. Fırsatını bulmaktan kastım da şu yine onları da mesela tek tek baktığımız zaman e, örnek veriyorum mesela bugün Prime Coin çıkmış. Ben daha önce kendisini Prime Coin'i şey yapmıştım e, Telegram grubundan atmıştım. Onun genel büyük bir chartına baktığımız zaman aslında e, eğer bir çıkış yakalanacaksa bile Ondan bir şey bekliyorum. Eğer yani piyasa düzgün bir şekilde giderse, Bitcoin normal bir altı öldürmeyecek fırsatı şey yaparsa, duruma gelirse. Ee, ya da işte sene bakıyoruz hemen ya da buluttan uzaklık durumlarına bakıyoruz. Örnek veriyorum Stratis. Ee, bayağı güzel böyle bulutta uzaklaşmıştı ve e, şeye doğru, onu da atayım. Strat'ı anlattıktan sonra şu Telegram'dan birkaç soru sormuşlardı. Onları da cevap böyle bir genel stratın başlangıcından itibaren polonik şartını attı o alttaki destek çizgisine zaten hafif aşağısına doğru da düşmüş gibi yaptı zaten ee, orada kalmaya çalışıyor buluttan uzak bu normalde bir yeşil bulutu e, bu sefer dirence dönmüş durumda yukarı çıktığı zaman o buluttan normalde e, geri tefer fiyat e, yani atıyorum fırsatını bulduğu anda bir yukarı çıkmayı deneyebilir yukarı doğru devam edebilir. Aşağı yukarı. Bulut'un alt kısmı 95.000 satışıya falan denk geliyor. Ee, eğer tabi bunların hepsinin şeyi şu. E, örnek veriyorum işte Bitcoin böyle yan hareketleri yaparken işte divergence olan ya da Bulut'tan uzaklaşan yani hani yukarıya doğru çıkma fırsatı olanların coin'ler böyle neredeyse sırasıyla başlıyor. Bitcoin ne zaman işte bu altcoin'lerin o partisini bozma kısmı kadar birileri bir şey yaparsa yani ondan sıra gelmiş olursa öyle söyleyeyim. Haliyle bu sefer e, o beklenen şeyi yapıyor. Örnek veriyorum 95 bin sata kadar çıkabilir dediğim şeyi yapıyor. Ama o dönemde şimdi örnek veriyorum bir iki güne bitcoin e eğer sert bir hareket yaparsa onu da yapmayacaktır. E, yani buraya bile sınırlı kalıp biraz da aşağıya değinip sonra tekrar yukarı çıkabilir falan. Öyle şeyler olabilir. Zaten da böyle bahsetmiş olayım. Şeye dönebiliriz. E, şu telegram'a. Şimdi Deniz sormuş. Enix'te değinebilirseniz sevinirim. Eminim başka vardır mağduru demiş. Şimdi Enix'te e, bir saniye çarşısına şöyle. Aslında alınabilecek noktalara yavaş yavaş yaklaşıyor ama daha tam düşün tamamlamadı bana sorarsanız. Ya böyle şeylerde e, dibi bulmaya çalışan coinlerde genel olarak bir reversal pattern'a ya da böyle ...büyük time frame'de oluşacak bir divergence falan aramak daha güzel oluyor her zaman için. Ya şu an için böyle bir durum yok. Sen de söylerken bir fikrin varsa ben diğer soruya bakayım. Ben NXT'nin genel bir büyük çartını atmış olayım. Aslında bu airdrop zamanı o kadar çıkmış olması bile fazla. Yani şu... Daha da aşağıya, yani yeşil çizgiye kadar da inebilir bütün şartlar, duruma göre değişebilir. Bunun çünkü uzun trendinden bahsediyorum, aşağı yukarı 2014'ten beri gelen bir trend bu. Ee, ta o kadar aşağı inecek gibi bir şey yok ama e, duruma göre, dediğim gibi zaten buradan yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyor. Sanırım ilk bulacağı şey support aşağı yukarı, yani buralardan sonra belki 1200 satoshilere kadar daha gelebilir. Normalde bir de geçenlerde konuşmuştuk. Onun bir bolıncıları da sıkışmış durumdaydı. Onu da hafif aşağıya doğru harekete başlamış ama... ...bir daha sıkçama da yapabilir miyim bilmiyorum. Yani daha şeyde, grupta konuşulmuştu altcoinlerle ilgili bir düşünceniz var mı diye. Daha önce de söyledik. Yani öncelikle bir bitcoin'in bir yönünü belirlemesi lazım çünkü... Yani bu sefer ne oluyor? Örnek veriyorum, piyasaya giriyorsunuz, bitcoin alıyorsunuz, altcoinleri alıyorsunuz. O sırada bitcoin düşüşünü yapıyor, altcoinler çıkışını yapıyor. Yanlış altcoin'de kalmış oluyorsun, ondan çıkayım diyorsun, öbürüne gireyim diyorsun. O bu sefer düşüşe başlıyor. E haliyle bu sefer bir para kaybediyorsunuz. Yani bunları yapmamanız için de yani kötü bir zaman haliyle, şey için piyasada böyle neyi alsan artıyor gibi bir durum yok eskiden olduğu gibi. Haliyle dikkatli olmanıza yani paranızı korumanıza fayda var. Acele etmemenize gerek var. Çünkü o paranızı şu an tutun. E, piyasa döndüğü zaman bir günde 100 bin dolar artmayacak hiçbir şey. E, geçen grupta sorulmuştu. Omni, 10x yapacak ne diyorsunuz diye. E, hani işte 10x yapacaksa bile bir şeyler bir günde yapmayacaklar. Piyasa dönsün. Paranızı kaybetmeden sonradan girmek çok daha mantıklı bir e, O süreçte e, örnek örnekliyorum. Piyasaya girmek istiyorsanız daha fazla para girip. E, tetik olmayan yerlerde de tutarsanız e, ya da örnek bankada paranızı biriktirsiniz, İçerideki oynayabileceğiniz miktar da artmış çocuklar. Bunlar da size daha fayda olur iler ilerleyen zamanlarda. E, Lütfi demiş yeşil ile kırmızı bulutun kesiştiği yerden kendi bulutun üzerine atamaz mı? İşte Mandelbrot'un söylediği bul senaryo tam olarak bu zaten. Yani böyle bir ihtimal var. Bunu gözden kaçırmayacağız. Ama şu an öyle gözükmüyor durum. 50 olmaz. Atabilir. Ee, şimdi Emre sormuş. Hala cüzdanlar boş mu? Ne zaman alışverişe çıkacaksınız? Hala cüzdanlar altcoin anlamında bende boş. Ama bitcoin anlamında mesela shortladım geçen gün. Yani satmadım. Daha da fazla sattım. Anladınız mı? Yani satışından para kazanmak <gülüyor> üzerine oynuyorum yani sizde var mı altcoin falan? Mandelbrot, Bitaflak? Ee, ben de yani daha önce Ethereum Classic vardı. Onu çıkardım. Ee, ne aldım ben? Strat'ı geçen söylediğimde aldım. Baktım azıcık bir şey çıkmışken Bitcoin'de o Rising Regist'i tamamlamışken çıktım. Herhangi bir şeyim yok. Bitcoin'in bu işte 10.000'den üzerindeki şeyde de yine bir ufak trade'im oldu. Ben o çıkışı yakalayıp sattım. Sonuçlamaktan ziyade. Güzel yine kar bıraktı. Beriş i̇şte kısımda bile aslında e, hani işte düşerken de aldığınızdan zaman düşerken alabilecek kadar en para paraya çıkıp, çıkmış olursanız dışarı daha e, kolayca alabiliyorsunuz. Ben de en son de. Evet, Ethereum klasik vardı. Beraber sattık ya. Daha da Hı -hı. hiçbir şey almadım. Şimdi şey sormuşlar e, altcoin grafiği paylaşıyordunuz artık paylaşmıyorsunuz gibi şimdi ben kendi şeyimi söyleyeyim size Alt e, altcoin'lerin hepsinde bir bounce bekleniyor belli çünkü destekleri var güçlü destekleri buna çarptığı anda bir %3-5-10 belki 20 bir yükseliş gösteriyorlar ama bu yeni bir cycle başlangıcı ya da böyle eskiden olduğu gibi çarpı 2 çarpı 5 gibi şeyler değil ya, alıyorsanız Aha bu çıkıyor deyip tutmaktan ziyade güzel yerlerde satmaya bakacaksınız. Ve aldığınız nokta çok önemli. Ben uzak durmaya çalışıyorum. Uzak duruyorum. Yani en büyük desteklerde bile almamaya çalışıyorum. Yapıyorsanız <gülüyor> da küçük yerlerle satın bence. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa ben, ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Ee, Library'nin bir genel chartını atacağım. Onun üzerinden bir altcoin'lerin genel değerlendirmesini yapayım. Şimdi eğer gen e, bu chat kısmında en son attığım live verinin chartına bakarsanız, bu altta yeşille gösterdiğim kısım accumulation kısmı. Şimdi en ufak bu yani bir, bir önceki şu an bulunduğumuz yerden önceki çıkışı yaptığı yerden önce de bir accumulation için kısmı olmuş değil mi? Şimdi orayı bakın support yapmış, oradan yukarı çıkıyor. Bulutu açtığım zaman bile zaten orada bir yeşil bulutun altındaydı şu an. O yeşil buluta kafa atmaya çalışmış. Daha demin stratta söylediğim senaryo. Şimdi eğer dolar değerinizi önemsemiyorsanız gerçekten bence önemseyin de eğer ki dolar değerinizi önemsemiyorsanız ee, bu accumulation kısmında olan coinleri bu tarz coinleri library üzerine konuşmuyorum Chartlara bakın böyle bir aşağıda nasıl diyeyim size Türkçesine ne diyebilirim ya? Ee, ya bayağı aşağıda orada böyle Yıllarca işte accumulation'ı yapmış yani hani o henüz orada bir patlama yapamamış coinlere bakın şimdi burada bir başka önemli başka bir şey daha söyleyeceğim ee, o library chart'ına bakarsanız bu altcoin'lerin partisini yaptığı yer ee, yani geçen sene işte şubat haziran arası ondan önceki kısma bakın o kısımlarda bir volüm patlaması var. O kısımlarda bir divergence var. Bunları Degan'da anlatacak, ben başka bir formasyonlar videosu da yakacağım. Bunlar da oralarda dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Yani önce bir piyasaya bir genel bir volüm gelmesi gerekiyor. Partinin başlaması için bundan şeyden bahsedelim. Sonrasında bir divergence gelmesi gerekiyor. Bitcoin'in genel bir hareketinin artması gerekiyor. Bundan sonra bütün e, bir parti başlayacaksa altcoin partisi ondan sonra başlayacak. Dolayısıyla Degan'ın söylediğini Ekliyorum, ekliyorum onu da tekrar hatırlatayım %3'lük, yüzde %10'luk yüzde onluk artışlar böyle bir gaza get getiriyor piyasayı ama hani dikkatli olmanızda fayda var o açıdan söylüyorum çünkü diğer dediğim şeyleri sağlaması gerekiyor. Ee, şimdi böyle söyleyeyim. Haberlerle çok ilgilenmiyorum onu da ekleyeyim. Ee, eskiden ya bu arada bir işte şey daha önce geçenlerde hangiinde söyledim hatırlayamadım da ee, eskiden ...hani web sitelerine falan bakardım... ...işte ona bakardım, şuna bakardım... ...haberlerine bakardım, buna bakardım ama... ...şu an sadece çarpları ile Emin'in daha e, daha böyle bütün o... ...sesleri, gürültüleri aslında çıkartıyorum. Twitter'a baktığım zaman... E, ...ya bugün hatta... ...grupta da konuştum, onu da söyleyeyim. E, ya böyle bir şey satmak... ...Bitcoin hakkında kötü konuşmak... ...bearish market ile ilgili konuşmak... ...böyle ocak dışısın gibi bir durum... ...yaratıyor. E, ama... İşte bu şeyleri interview, ne diyeyim görüşmelerim mi diyeyim işte bu mesela örnek veriyorum Fatih SK'nın şeyi var. Yani atarım birazdan buraya. Ee, soruyorlar işte Fatih SK'yı biliyorsunuz işte hani elinizdeki en çok coinler hangidir falan. Ee, söylediği 3-4 coin'den bir tanesi Peter. Yani herkes aslında yanında bir dolar bir, biriktiriyor zaten. Zaten para çıkmış oluyorlar dışarıya. Randı biliyorsunuzdur e, çünkü epey bildiği bir şey. Aynı şekilde onun da söylediği bir şey var. Herhangi bir coin'i her an satabilirim. Hiç umumlu değil. Ee, Dolayısıyla yani ama Twitter'a baktığınız zaman bunların böyle e, şey hissediyorsunuz yani acaba Bitcoin'i satarsam hakikaten çok yanlış bir şey yapıyor olacağım. Bütün dünyaya bütün insanlar kötü bir şey yapmış olacağım diye. Böyle bir şey işte düşünmemek gerekiyor. Önemli olan çünkü burada trade yapıyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Dolar arttırmaya çalışıyoruz. Bitcoin ile birlikte dolar arttırıyoruz. Bitcoin'in de artmış olması çok daha güzel. Hepsini diğer altcoin'lerle birlikte bütün platformumuzu arttırıyor. Böyle diyeyim biraz daha uzata uzata gidiyorum ama hep böyle eksik bıraktım yerleri tamamlamak istiyorum. Okey. Devam ediyorum. Margin Trading 101 hakkında bilgi istemişler. Risk Management ve Leverage seviyeleri hakkında soru sormuşlar. Şimdi bu konuda bir video yapmayacağım ben. Bunu bir yerde anlatmayacağım da çünkü riskli şeyler önce teknik analizi kafanızda bitirmeniz lazım. Yani ya hiçbir zaman bitiremezsiniz. Sürekli öğrenmeye çalışacaksınız ama önce hani kendinize güvenmeniz lazım o konuda bu işi yapabilmek için. E, leverage kısmında şöyle diyeyim. E, ya benim kullandığım yani iki çar yani 2'den 10'a kadar falan kullanıyorum. Daha yüksekini kullanmıyorum. Yol yolda arttırıyor musun? Bu bitmeks hani sonradan bir arttırabiliyorsun ya. Ya yani tabi arttırabiliyorsun. Şöyle ile hmm. başlamıştım bu shortlamaya. Sonra ile arttırmaya başladım. Beşe yakın işte şeyim leverage. Alt yakalanıp zarar edenlere tavsiyeniz ne olur? Bitcoin bazında sormuş. Dolar umurumda değil. O şekilde. Bir tavsiye yok herhalde. Geçeyim mi? Ben şu e, arada bir mute diyorum. Kendim de ses yapıyor. Bu min uyarmış. E, o ses dışına bakıp duran ben. E, ben konuşmayacağım zaman en azından kapatıyorum. E, size ekse bir dışarıdan ses gelmesin. Degan'ın ...konutması ya da e, bitakleyin... konuşmasının haricinde. E, tavsiye olarak... E, ...yani uzun süre bakıyorsanız... ...dediğim gibi... ...bir kere yani hani... ...biraz açayım mı Degan? Böyle en azından... ...o kısma bir şeyler ekleyeyim, şey yapayım. E, konularda mesela örnek veriyorum... ...hangi altcoin'lerde siz ama... ...dediğim gibi en azından böyle bir alt kısma gelmiş... Yani bu daha deminki library coin library'nin chartındaki bahsettiğim eklimleşen kısmına gelmiş, o yeşil alana gelmiş. ...coin'lerden alıyorsanız en azından dolar bazında çok, şey bitcoin bazında daha fazla kaybetmezsiniz. Ee, ama yani bitcoin'in dolar bazında düşüşüne göre haliyle dolarınız azalıyor. Bu para ihtiyacınız yoksa tabii ki de uzun süreli yatırımcı olarak kalabilirsiniz. Buralardan alım yapabilirsiniz. Dolarınızı eğer e, önemsemiyorsanız ve uzun süreli ben bakıyorum. ...benim işim bizim trade de değil, değil... Ee, ...şeyle yani uzun süre düşünüyorum diyorsanız... ...bu da güzel bir yani şey... ...normal bir tercih... Ee, ...şey değil. Daha önceden de işte örneğini bir önceki konuşmada vermiştim... <gülüyor> ...Dollar Cost Average diye bir şey var... Ee, ...onun da yazısını hala bulmadım... ...tekrar bu atmaya çalışırım... Ee, ...yani fiyat bağımsız bir... ...söyledi yatırım yapabilirsiniz... ...bu tercih meselesi... ...en azından böyle coinlere... ...yani hani dikteki coinlere alım yaparsanız daha iyi olur. Örnek veriyorum bunun haricinde ne var? Burst'te açayım. Tamam, Burst mesela yukarıda. Eee accumulation kısmına bayağı yani ne kadar fark var? Bir 5-6 kat, kat fark var. Şimdi atıyorum Burst alırsınız, çıksa bile yukarı. Eee karda kara geçebilirsiniz ama bu aşağı düşme durumunda bu sefer Bitcoin sayınız da kaybolacak. Yani bir nevi dolarınız da kaybolacak. Ee, o yüzden hani Al koinlerini seçerken ona göre seçin. Almak istiyorsanız öyle. Hacı Kemal demiş. Ben sordum. Siz sanırım benim aldığım yerde sattınız. Hala dolardasınız. Neden 6.7'den almadınız? Aldık oralardan da. Bu arada. Evet orada. Yani Zaten Bitafle'in o 6666 dediği şey vardı. Yani 6666 olmasa da 6800 gibi falan. Ben de aldım da sattım sonradan. Altı binlerden işte yani 6700 800'de oralardan aldık, yukarıda sattık, tekrar aldık. Ya bu bahsettiğim şeyler bu arada arkadaşlar böyle şey değil. Ee, müthiş traderız, tam dibden alıp en tepeden satıyoruz gibi bir şey. Bu zaten öyle bir gayemiz yok. Böyle bir şey olmayacağını piyasada vakit geçirdiğiniz zaman zaten anlıyorsunuz. Şansınız, Yani belli bazı şeylere bakarak tabii ki dip altı tahmin yapmaya çalışıyorsunuz ama bunları tam tutabiliyor olmak kolay iş değil. Zaten kimsenin de beklentisi yok öyle. Yani Herhangi bir usta traderın da 20 yıllık 30 yıllık master traderın da böyle bir ben dipten alayım üstten satayım gibi bir e, şey yok. Eee ihtiyacı yok öyle bir şey. Bir de bir şey eklemek istiyorum. E, mesela biz diyoruz ya dolardayız diye. Şöyle bir şey var. Yani %100 dolarda değiliz o anlamda. Eğer dolarda değiliz de diyorsak, e, pardon BTC'de değiliz değiliz diyorsak %50'den daha fazla dolardayız demek bu oluyor. Yani kolumuzu bacağımızı sokmamışızdır. Yani şöyle benim bu oran %80-90 civarında bir şey. Ya yani ben sadece margin için ayırdığım bir kısmım var Bitcoin'de o kadar. Sadece bununla işlem yapıyorum. Şimdi Telegram'dan bir soru. Yani o soruların devamını okuyorum. Aynı insan sormuş 3-4 tane. Sikke için 40k aboneli kripto emri inceledim güzel vesaire dedi. Siz bakabildiniz mi? Ya şimdi kripto emri... İyi niyetlidir muhtemelen, hani incelemiştir, beğenmiş olabilir de projeyi. Buna bir şey demiyorum. Ben az çok baktım, hoşuma gitmedi. Yani siz de baktıysanız siz de söyleyin. Ben bakmadım abi. Yok bakmadım. ICO mu I... değil Ya öyle bir şey herhalde, bilmiyorum. Siku, I, <gülüyor> ha, Sikke, tamam. Diğer soruya geçiyorum, Cingis bot vardı fazla tahmin yapmıyorum mu? Otomatik geliyor tahminler. Ee, burada e, adminler, burada şey ekip burada mısınız? Genius burada ekibi. Yok. Ha, Genius, Genius ekibi yok. geldi mi? E... Genius ekibi gelirse kendileri burada derler o zaman. Onları geçeriz. Ee, piyasa işlemleri bot ve zeka, bot ve yapay zeka yapıyor mudur veya oranı nedir? Evet yapıyor. Yapıyor yani. Oran da yüksek. Şimdi onunla alakalı bir şeyler ekleyeyim. Bu botlar birçoğu arkadaşlar şey değil işte yine bu daha ki bahsettiğim dipten alıp tepeden satma gibi bir adam yani o botların öyle beyni yok. Yani kastettiğim şey şu değil ya ben bu botu çalıştıran zengin bir adam olayım 6.000'den aldırayım işte 12.000'den sattırayım. Böyle bir botum yok. Bunların yapmaya çalıştığı ana şey zaten 6.000'den alıyor 6.002'den satıyor. Buradan çünkü adamların transaction fee'si yok. Market maker. Ee, sen aldığında bir transaction alıp sattığında bir transaction fee ödüyorsun aslında. Bunların öyle bir şey yok. Zaten bunların birçoğunu dediğim gibi borsalar için bulunmaz bir nimet. Çünkü order bookları yani siz bir şey alırken ve satarken markette birilerinin alıp satıyor olması lazım. Bunların çoğunu siz zaten market maker alıp satıyorsunuz. Yani birbirimize karşı alıp Bu kadar için hodulcu olduğu bir yerde yani o o botlar olmasa emin olun şey olmaz. piyasa dönmez yani. O, o yüzden o botların olması çok zaten olmazsa olmaz bir şey. Ee, onlar da zaten ekmeğini dediğim gibi şeyden çıkarıyor. Yani aradan ee, nasıl yaptıkları böyle ufak ufak transactionlardan bile 6.000'den 6.500'den okutuyor. Her neyse. Ee, sonra bir daha alıyor. Tekrar düşüne bir daha alıyor. Satıyor. O inanılmaz zaten karını yapıyor. Fiillerini de dediğim gibi bu adamlara normalde örnek veriyorum şöyle söyleyeyim size Poloniex Market Maker'a fiyat vermiyor Şimdi bu da bu bahsettiğim gibi o doluluğunu sağlıyor yani o order book'un dolu olması lazım ki ben Poloniex'i tercih edeyim çünkü bir BTC'm yok benim 100 BTC'm var onu satabileceğim zaman da onu alabilecek birinin olması lazım o marketi tercih edeyim o marketi hangi yani hani Poloniex mi Bitfinex mi yoksa Paribu mu Hangisini tercih edeyim ben? Elimde 1000 BTC var örnekle. Şimdi bu, mark bu order book'un dolu olması lazım. Birincisi bu. İkincisi de, nasıl diyeyim? İşte kepe bakıyorsunuz. Orada işte örnek veriyorum, borsaları sıralayın. Girin Bitcoin'e. Hangisi en çok yüzdeyi, yani en çok satış alışı hangisi yapıyor? Hangisi yapıyor? Hatırlamıyorum. Atıyorum Bitfinex yapsın, Bitstamp yapsın, GDEX yapsın. Şimdi buralar büyük borsalar. Bunları niye mesela gidip hesap açıyoruz? Çünkü bakıyoruz oralara onlar zaten büyük borsalar. Yani o büyük borsalarda o işlemler var ki mesela normal insanlar da gidiyor. Borsalar daha büyük hale geliyor. Dolayısıyla borsalar için dediğim gibi zaten bunlar büyük bulunmaz nimet. Aynı zamanda dediğim gibi alıp satabilmek için bizim için de nimet. Ee, dolayısıyla o botların olması lazım. Ee, o botlar da e, keşke burada şu an cihnixtan verileri olsa da yani evet, alıp satın yaptığı yerler dediğim gibi hem ufak ufak yerlerden şey yapıyorlar. Hem de onların da bir sonuçta teknik formasyona göre ilerlemesi gerekiyor. Herkesin, yani bizim manuel yapmaya çalıştığımız şeyler onların bir şekilde... Işte ...Genius'un yaptığı gibi de formasyonları uydurarak da yapması lazım. Çünkü başka türlü anlaşamaz yani. Fiilleri de niye vermiyorlar dediğim gibi işlemleri yapması lazım. O silah o işlemlerden de milyon tane işlem yaparken o bot fi öderse kimse market maker olmak istemez. Hatta direkt diğer borsalarda göremiyorsunuz ama KitBTC'nin şeyinde sayfasında sıkça sorulan sorularda şeyleri bulabiliyorsunuz market makers için verilen özel fi oranı. PoE soruyorlardı, Poe. Baktınız mı hiç bilmiyorum ben bakmadım da. Bir bakayım olmadı. Bu, Genius için nedir diyenler için link bırakayım. Bakabilirsiniz oradan. PoE 329'luk bir destek var. Vegan. İlk çıkışı yaptığı yer. Sanki oraya doğru gidiyor gibi. Aynen, bu gider oraya. Ya belki şu an küçük bir zıplama yapar ama geri döner yani ki yapıyor galiba şu an. Hı. Yani küçük pozisyonlardan kastım abi. bu yani hani daha fazlasını deniyor Poet. Efendim? ETH Binance'den çıkmıştı Poet. Ee, galiba. Yani başka geçmiş bir chart olan varsa ona da bakalım. Yani belki liquidider yerden... chart'tır jurtur onlar da vardır da şu an erişemiyorum onlara. Evet. İşte Kucoin'de de varsa, Likuide'de de varsa çartlarınız lazım. Ee, yani Kucoin'e girip çartına bakmaktan bahsetmiyorum. TradingView'de onu benim bakabiliyor olman lazım. Ee, ama e, şeye baktığım zaman da... E, nerede bu? Binance miydi? Binance'ki chartına baktığım zaman da... E, şey görebiliyorum. E, 329 mu demiştim daha demin? Oraya doğru gidiyor galiba. E, oradan. Yani bir bulut falan da yok. Henüz o kadar bir... ...olmamış yani. İçim okusuna bakıyım ama. Teknik analizi sevenler, ilgilenenler için de şey... E, ...demin söylediği şeyin sebebi şu. Yani daha eski bir data varsa oradan kontrol etmek daha güzel. Ne kadar volümsüz de olsa en azından bir geçmişine bakmak için... ...yani check etmek için bakılması gerekiyor. Abi benim arkadan ses geliyor mu ya? Şu an geliyor. Evet, şey müzik sesi gibi değil mi? Yok benim bir duymadım ben. Ya, müzik sesi gelmiyor değil mi abi? Yok. Tamam eyvallah. Bu arada herkese selam arkadaşlar. Ee, ben dışarıdayım da o yüzden bir öyle bir bakayım dedim geldim. Ee, dinliyorum ama konuşmaya dahil olmayacağım. Herkese iyi eğlenceler. Teşekkür ettik. Um... Litecoin'le alakalı şunu söyleyeyim. Ee, geçen hafta attığım bu, bunun yıllık bir çarkı vardı. Hatırlıyorsanız yani yıllık dediğim günlük çartı, uzun 2014'ten beri olan çarkı vardı. O desteği tekrar altına kırmış durumda. Ee, tekrar kanalına dönmüş durumda. Kanalından çıktığı için ben de şaşırmıştım. Ee, ona şu an dönmüş durumda. Bir kere de yukarıya tekrar gitmeyi denilmiş. Günden bahsediyorum. Oradan bir reject yemiş. Haberi de çıktı biliyorsunuz Litecoin'de ondan başka da bir haber şu an yok ee, ben açıkçası zaten yani bu kadar tepedeyken bir coin'i almak istemiyorum bitcoin açısından da baktığım zaman ee, yani benim için şey değil hani bir alım noktası hiç değil live coin. sadece yukarı çıkışında Yani bu kadar çıkmasını beklemiyordum bahsettiğim şartı atayım eğer geçen geçen hafta geçen seninkini hatır, e, geçen hatırlamayanlar varsa e, şöyle atayım çıkmasına anlam veremedim ama sonra mu? İşte o Bir şey varmış. Sonra kafamda oturdu Neden çıktı? Şimdi bu chartı attım. Kırmızı yukarıdaki kanal var ya. Normalde ben dönmesini beklediğim şey oydu. Bakın orayı kaç kere denemiş. Bu bahsettiğim şey başlangıcı bu arada 2014 arkadaşlar. Bu chartın. Orayı kaç kere denemiş. Kaç kere de kıramamış. Ee, en son artık bu yaklaşık ne zaman burası? İki hafta önce galiba. iki hafta önce bir denediğinde ee, logaritmik chart. Evet, bu, bu kısmı denediğinde yukarı kırdı ilk defa ve orayı da bir ilk bir hafta boyunca bir destek haline getirmeye çalıştı. Ee, ama e, tekrar aşağıya kırdı, o tekrar kırmızı-yeşil arasına geri dönmüş oldu ve bir, bir kere daha yukarı denedi, bu sefer yukarı kıramadı. Ve dediğim gibi haber de çıkmış oldu artık, yani işte e, nedir, buy rumor, sell the news. Herhalde öyle bir şey var. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu kadar normalde aşağısı olan bir coin için benim ya benim için bir şey yok şu an. Herhangi bir şey yok. ile ilgili söyleyeyim benim çok yakın şeyimde Ethereum killer bilmem ne diye bakmıyorum. İlgileniyorum açıkçası güzel EOS gibi projeyle. Dolayısıyla piyasa normale döndüğü zaman almak isteyeceğim coinlerden bir tanesi. Zaten yazarız yine. Yukarıda Erhan sormuştu. Güvenlikle alakalı. Hani polonya yaksın şeyleri çaldırdılar ya. Şifreleri uh -huh. falan filan. Mobile üzerinden. Uh -huh. e şimdi ya ben şunu söyleyeyim. Bir kere bu 2FA e, aktif etmeniz gerekiyor. Ya bunlar çok temel şeyler aslında. Anlatmaya bile gerek yok da. Herhangi bir şifrenizin borsalardaki şifrelerle aynı olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bilgisayarınıza dikkat edin bir de. Önünüze gelen her şeye next tuşuna basıp geçmeyin. Minor işte ya bir application yükleyeyim bana her gün şu, şu kadar bitcoin gelecekmiş, binler falan. Hani tereddüt edin yani. Hani bazı, bu tarz şeyler tereddüt edin. Hani bir, şu application diye demiyorum. Ama biliyorsunuz yani bu tarz şeyler hep şeylerden çıkıyor. Yani bunu indireyim, para kazanayım işte. Şunu açayım, para kazanayım. Bir şey var. Ee, bir bu, yani, bu, ne? Aynen bu Bitaflak'ı hatırlarsın. Neydi o? Nick Trades miydi? Bu alt bir bir coin. Evet, işte evet. Nick. Ee, onun söylediği şey yani hacklenme şeyi sanırım şeydi, altcoin miningi de yapıyor aynı zamanda ama altcoin'den kastım bayağı shit'in shitty coin'lerle alakalı. Shitcoin Devam et. hackleniyor yani kısaca. Bütün şeyler alınıyor. Olduğunu... Aynen çünkü o application aslında bir e, içinde bir nevi, bir nevi bir virüs var yani hani datalarını çıkmaya çalışıyor. Ve adam da kendi private key'lerini falan masa üstünde not defterini falan kaydetmiş. Yani bir dosyayla mahvoluyor yani bütün her şey. Yani e, risk management'a gelmeden önce bile en az bu e, hesap güvenliği daha basic bir şey. Yani hakikaten yani çok basit, gereken konular ama yani o two-factor authentication'ı yapmamak çok büyük bir, hakikaten diyorum ya yani motor kullanıyorsa takmamak gibi bir şey. E, yani kurye gibi o kas takmıyor, kol, koluna takıyor ya onlar gibi gezmek ne kadar şey bir şey, sağlıklı bir şey. Ona benziyor. En azından bu two-factor authentication'ınızı muhakkak en azından neyi? aktif etmeniz lazım. Şifreleri e, kullanmamanız lazım. Aynı şifreyi farklı yerlerde. Herhangi birinin çalınma durumunda eğer güvenlik önlemlerini almamışlarsa, e, yani bunlara çok gerek yok da saltlama denen bir şey var. Bunu e, şifrelerinizle şifrelemeleri gerekiyor exchange'lerin. Onları salt, şey yapmamışlarsa, şifrelememişlarsa. Ee, Sallıyorum, Polonex de Aynı şifreyi Bittrex'e kullanıyorsunuz. Orada da e, hacklenme olasılığınız var. Tu Factor için eğer aktif etmeliyseniz. E, o Nextpara geldi. E, öyle. Eylem Cülcüloğlu'nun pazarlamasını yaptığın Nextpara ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eylem Cülcüloğlu kim bilmiyorum da. E, şöyle bir şey. Muhtemelen bu insanlar az çok para kazanmışlar. ICO'lar dönüyor. Herkes paralar kazanıyor falan filan. E bari biz de kazanalım demişler. Biz de toplayalım. Madem veriyorlar, almak olmaz demişler muhtemelen. Yani white paper okursanız, cevabı bulacaksınız. Çok da şey değil. Eee şey mi? Daha demin... ...Degan şey demişti. Sticke, gibi bir şey demişti yani. Yok o... next para. Ya, next şey Ada ve Nem'in BTC türünden yorum yapabilir misiniz? Ada'ya yapmaya gerek yok da Nem'e bakmadım uzun süredir. Bir bakayım. Yerli olan shit olmayan proje var mı? Yerli o... proje var şu an. Ben hiçbir ben varsa da takip etmiyorum. İşte bu şeyi duyduk. Ee, tur koyunu duyduk, ee, bu next parayı duyduk. Ee, varsa başka atın, bakalım. Yani hatırlamıyorum şu Sanki bir tane, ya yani böyle hani açılacak açılacak şeyleri var. Bir e, notaryimsi gibi bir şey vardı yanılmıyorsam hani e, ya şeydi. Aktif olmadılar ama henüz. E, Benjamin, o gönderdiğin çarta yorum yapmaya gerek yok. Onlu bitsin bir e, dolara eşit olan koyunu o. O yüzden Bitcoin'in tersi, chartının tam tersi şeklinde çalışıyor. Ya bir numarası yok yani. Tetar gibi düşünebilirsin. Sab fiat var mı? BTC ben de... Bilmiyorum ya. Başka bir tane şey olarak tekrar bakayım chartına şu yanılmıyorsam artık her seferinde onu kontrol ediyorum. Haftalıkta bulutun içindeki olan bu muydu? Evet, buymuş. Ee, dediğim gibi. Hatırlıyor Geçen hafta atmıştım. Bunun normalde hedefi şurasıydı arkadaşlar. Yani bu bulut çaklarının haber bağımsız dediğim gibi düşünmeye çalışıyorum ben her zaman. Bu haftalık çarptı VTC'nin Verpoen'in e, Edge to Edge deniyor bu e, içim oku m, teknik analizine. Yani bu bulutun içine girmiş bakın. Bulutun diğer köşesine gitmeye çalışır ve hedefi de aşağı yukarı işte o bahsettiğim yeşil alanda gösterdiğim yer. 10, 150 bin Satoshi gibi bir şey yapıyor. Şu an bulunduğu yerde görebiliyorsun 35 bin Satoshi gibi bir şey. Ya tabii bu kesin bir şey değil, muhtemelen değil. senaryoda değil. altına girecek yani. Böyle gidiyor. Piyasada. Aynen. Ee, şey e, Ertan, ee, pardon. Ender Erten demişti de, bir şey yerli ve milli kelimeleri kullanarak pazarlanıyorsa iki kere düşünmek lazım. Bence de çünkü bir fikriniz varsa ve bu fikir güzelse bunun yerli olmasına ihtiyacınız yok yani. Yani ben böyle bir köyüce yapsam yerli olarak Çıkmam. bir de yerli bir şeyimiz olsun diye yapmam ya yani. Aynen. Ve zaten böyle çıkmak yanlış bir şey yani. Yani bu yıllarca şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'den büyük büyük işlerin çıkmaması biraz böyle internet sektörüyle alakalı. Var mı? Var tabii ki ama atıyorum hani yemek sepeti olsun bir şey olsun falan hani açılan da başka yerleri e bunları globalde oynayıp e, aynı isimle idare etmek yerine tamamen Türkiye'ye odaklanmak niye odaklanırsınız? E, bir blockchain projesini tamamen Türk insanına özgü bir şeye döndürmek Decentralized bir dünya kurmayı hedeflerken sentralized bir dünyaya sokmak bence çok karma bir hale getirmek. Yani bir olmaması gereken şeyler. Ee, yani bence vizyonsuzluk örneği eğer bu açıdan başlık olursa. Satın almadı onlar. Şöyle, Goldman'ın yatırım yaptığı bir firma gidip satın aldı. Yani basında herkes iyi haber beklediği için o şekilde lanse edildi de, bir şey yok. Circle aldı. Aynen, Circle aldı. Circle'a yatırım yapan Goldman. Bu kötü bir şey midir? İyi bir şeydir ama yani hani öyle bir şey oldu diye Bitcoin'in yani 300 bin dolar olmasını beklemeye gerek yok. Bu arada bunun işte haberi de bir ay önce çıkmıştı yani. Evet o eski abi haberdi. Birdenbire yeniymiş gibi gösterdi. Bayağı bir eski haberdi. Tam o Bitcoin'in hafif çıkışını yakaladığı gün çıktı ya galiba. Sebebi de şey işte. O üst trend trendline'i vurması gerekiyordu kafasını. Evet. Bunu, sö bunu söylediğimiz şey bu aslında genel olarak. Diyorum ya. hani Bir haberle hareket etmiyor. Yani o haber çıktı. İyi haber de var, kötü haber de var. O, o oraya geldi. İşte Aşağı yukarı 11 binane yaptığı hareketin olduğu yer orası. Wipe uh... yorumu alabilir miyiz? Wipe çikim var. Wipe nerede satılıyor? Binance'm yine. Hmm. Evet. evet. Ama insanların evet. Bitrex chart'ı daha eski. Wipe Wipe o başka bir şey herhalde ya. Bak. Hmm. Güzel bir... Bir Evet çok güzel olmuş ya. Bir falling wedge içinde gözüküyor. Ee, güzel böyle tık tık tık alarak gelmiş. Bir divergence arıyorum. Ufaktan var gibi de yani. Ya şu an bile belki alınabilir ama yine de yani bu stop stoplosuz kesinlikle böyle bir işleme girmeyin. Yani. Uh -huh. Ne olması gerekiyor? Bu falling wedge'in kırması gerekiyor. Kırarken de çok güzel bir volüm gelmesi gerekiyor. Yoksa bir işe yaramaz o. Sonra tekrar e, o kırdığı yeri de test etmiş olacak. Evet. Şu anki fiyatının bile altına düşecek yani. Test etmesi demek o demek aslında. O zamanlar alım yapmanız daha mantıklı ama yani bunu şöyle söyleyeyim. Vibe ekleyin. Aklınızda bir yerde dursun. Çarkı çünkü güzel. Ee, bir hareket daha demin bahsettiğim şeyi de unutmayın bu şeyi. Yine bir videolarda falan hatırlatırız. Ee, library üzerinde anlattığım şey. Yüksek volümle bir şey görmeniz gerekiyor. Breakout görmeniz gerekiyor. Breakout'tan sonra tekrar test edecek. Ama bu bahsettiğim volümü böyle büyük chartlarda yani hani 3 saatlik pardon saatlik 30 dakikalık çartlarda değil büyük günlük chartlarda falan görmeniz lazım. O zamanlar zaten piyasada bazı şeyler vibe'dan önce bile atıyorum harekete geçmiş oldu Dolayısıyla o zamanlar alımını yaparsanız güzel kar bırakır. yani da dediğim gibi kenara, kenarda tutun vibe'ı. Çarkı bence güzel. Ee, i̇leride değerlendirmek adına. Ya demin Ada ve Nem'i sormuşlardı da şimdi Ada hakkında yorum yapmaya bile gerek yok dedim, Nem'e baktım. Şimdi ona yorum yaparsam çok üzülecekler, siz yapsanız da. <gülüyor> yap ya, yap, ne olacak? Ben bayağı üzüldüm şu an. Nem mi? <gülüyor> <gülüyor> Lux looks Juicy diyorum ben. o gibi mu? Evet. Yani Oversault'un bayağı kralı var şu an şeyde bu yani, diplerini zorluyor aslında ama. Yani küçükte bir divergence yapmaya çalışmış, tam becerememiş gibi. Aynen. Çok hızlı düşmüş, öyle söyleyeyim. Ya bir zıplama beklenebilir. Evet. Çok hızlı düşmüş, bulduktan falan bayağı uzak. Bayağı da Oversault olmuş. Bir, e, daha, yani bu kısa süreli şeyden bahsediyorum. ...günlükte henüz bir... ...direurgence yok ama... Her e, belki bir şey gösterebilir yani. Böyle söyleyeyim. 4 saatlikte direurgence var arkadaşlar bunda. E, yani bu bir zıplama yapar. E, aşağı yukarı buralarda herhalde bir durum... yapar. E, ama yani, dediğim gibi, yani... ...bu hiçbir coin... özel ...hiçbir coin'in herhangi bir özelliği yok. Yani kötü kötü... ...delirmeyecek hiçbir tanesi. O yüzden... Ben de hiçbir için delirmiyorum yani. En Ya en keşten önce ada için neden yorum yapıyorsun? Çok beklentileri olunan bir coin. Ya çok beklentileriniz olabilir yani. Belki bir sene sonra önceki all time high'nin daha da yukarısına çıkacak ama yani şu an için bir yorum yapmaya gerek yok. Enkesh neydi bu arada? Bu nükleus mu? Aynen Enkeş kaç gün oldu ki gireli? Yani şimdi yapılır tabii yorum da sağlıklı olmaz. Yani çok çok küçük time frame'lerde bakmak gerekiyor. Bünyem'in Trading View'u kullan bence. <gülüyor> ya şey hayır, kötülemek açısından demiyorum. Bu da güzel ama daha güzel görebilirsin datayı yani. Ya yok ben burada hani şey olarak soruyorum ya. Hani belki hiç duymadıysa en azından bir grafiğine bakmış olur buradan diye gönderiyorum. Hani hmm. bunun hakkında bilgi sormak amaç evet. mı hocam bir yorumunuz? Ağaçlar mıyım Ben de takip ettiğim şey değil. bakın şarkına. Onların ya Polonyos'ta e var değil mi? bir yani. Ya herhangi ya daha deminki ki yorumum yani hiçbir farkı yok hiçbirini dediğim gibi ilk başta da hani belki olan olmayan duyan işte bahsettiğim şey vardı ya işte şimdi Bitcoin sahipliği yaparken böyle yan yan işte örnek veriyorum mesela nem onlardan bir tane strafo onlardan bir tanesi bu bunların böyle bulut yani bakıyoruz işte hani nereden bir en azından bir yüzde 100'e 20 işlem yapabilir. Bunlar mesela atıyorum 1 2 10 kimisi yaptı. Ee, bu durumda bakmamız gereken bazı şeyler oluyor işte. Bu düşüşünü o işte e, kırabilmesi için bazı şeyler gerekiyor. Bir tarafta daha bir daha bakıyoruz. Daha nemde dediğim gibi var mesela. Ee, i̇şte şeye bakalım. E, bu Amsterdam'ıma bakıyorum. E, aynı şey onda da var. O hemサポート da yakmaya çalışıyor, nemden biraz daha önde gidiyor. çarpı şey olarak. Çarp olarak. Ee, ya ama sizin gibi, yani yap ki arkadaş, emin olun ilk başta söylediğim şey döneyim Bir günde hiçbir şey yüz bin kat artmayacağı için yüzde 10 kaçırmışım, yüzde kaçırmışım, hatta ve hatta yüzde kaçırmışım hiç önemli değil. Bir bull marketten bahsediyorsak bu çok çok emin olun çok güzel bir market olacak. Yani, yani o geçen senenin Ocak Mart Nisanı'nın yaşaması birisi olarak söylüyorum bunu. Ee, Altcoin Partisi emin olun yani herkesi zengin edin. Ama paranızı şu an kaybediyor olmak bence mantıksız bir herkese. Ender yine şey, Ripple çarpı atmış da yani Ripple Ripple'ı onlarca kez söyledik bu pozisyona düşeceğini ya ben tam olarak hatta nereye düşeceğini bile. Ya işte o ım, ilk videoda söylemiştim. Bu direnç destekleri çizeceğimiz yer. Aynen o şekilde bir market cycle olacak yani. Olmak zorunda. Ya zorunda değil. %100 değil ama %90'ın üzerinde bana sorarsınız. Bir şey atacağım eskilerden. Aynen bak bir tafleyin ben şeyini hatırlıyorum. Yani çok fazla sordular. Herkesin çok beklentisi vardı çünkü. Herkesin elinde kaldı, diye soruyorlardı. Her seferinde aynı şey dedi. Ne derseniz deyin, bu böyle olacak dedi yani. Bir tafkir sen de atmışsın. Ben tarihi olarak daha Aa, önce atmıştım ya. Evet evet. Tamam, Tam tarihi tarih şeyin... de var. E, e, en iyisi. Aynen. Aynen. Ya, ya, ya. belki bu sefer o kırmızı çizgiye kadar düşmeyecek ama düşecek yani. Tarihi olarak da orada gördüğünüz gibi. Ocak bu arkadaşlar. Çartın olduğu yere bakın, daha deminsin attığın, yani şu an attığınız çarta bakın mesela. Ee, bu Bitaflak bunun daha güzelini de böyle e, çizmişti. Şimdi bunu böyle attığımda şuydu. Şimdi bunu böyle attığı zaman tabi haliyle o zamanlar böyle rip, e, işte bir global şirketle anlaşıyor, üstüne bir başka global şirket anlaşıyor, üstüne Arapla anlaşıyor, üstüne Avrupalıyla anlaşıyor. Alalım arkadaşlar, kavga çıkaralım, hadi hangimiz ripplecıyız, hangimiz daha çok ripplecıyız, böyle şeyler oluyordu. Dolayısıyla yani hani dediğim gibi haberlerin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ne olur IMF der ki bundan sonra Ripple kullanıyoruz. O başka bir haber ama öyle bir haber yok yani. Yok yani. Haber hep çıkıyor. Eğer bul marketteyse daha iyi. Daha iyi bir şey yani. Bilmiyorum takip ettiniz mi Ripple 5x'ini kaç x yaptı bilmiyorum da. Onları yaparken Ripple'ın Twitter hesabı her gün şilliyor. Tişört satıyorlar böyle. Tişörtlerimizi alın. İçine uyanıp, içince evet. tweet atmaya başlıyorlar falan. Sonra 20K'yı gördük. Twitter kesildi. Dumplar başladı. Bu şey, Carpen Octum'un aktığı chart var. Inverted Cup Handle. Evet. Ee, ya bu aynı yorumu mesela Peter Brandt de Head and Shoulders olarak yaptı. Aynı Değil mi? Aynı. Öyle aynı. yapmıştı. Bir aynı şey zaten. tabii tabi, ikisinin de hedefi aynı şey. Ama yani, e, Head and Shoulders olarak ...görmek daha güzel gibi. Çok bir cup değil gibi. Benim yani özellikle bitcoin'e bakarken... ...bitcoin'e ya da ethereum'a e bakarken... E, ...logaritmik genelde kullandığım halde... E, ...aritmatiğe de bazen kontrol ettim oluyor. Yani hiçbir, genelde farkı yok ama örnek veriyorum bu trend üçüşünde aritmetiğin şeyi hedefi o 6000'e kadar gerçekten görüyor ama logaritmikte o düşüş yani hani bir önceki düşüşüne göre bir line çizdiğiniz zaman o çıkmıyordum. Eee şeyde aritmetik çıkıyor direkt. Yani, hani, yani. kullanmak kullanmak sebebi daha güzel. Daha bütün datayı daha güzel gösterir. Özellikle büyük chartlarda işte Bitcoin gibi. Yani zaten normal aritmatik çarta bakarsanız Bitcoin'e, atıyorum 2010'dan beri Bitstamp çartına bakarsanız Çok anlamsız bir chart göreceksiniz Ama şöyle yani böyle saatlikte ne bileyim 2 saatlikte 15 dakika yokta falan yani Ben işlemlerimi şeyde bitmex'te normal aritmetik charttan yapıyorum Aritmatik charttan yapıyorum ama bu arada o tepedeki o hani bir tane şeyimiz var ya, e, line'ımız var ya logaritmikte 20 kdan gelen. Onu da tabii göz önünde bulundurarak. Ekan sen bu soruyu çok seviyorsun. Sen cevap vermek Hangi soru ya? En son, Akif'ten gelmişken. Abi, aritmatik ve logaritmik arasındaki fark ne? Normal bir fonksiyonu fonksiyonuyla hesaplıyorsunuz. Bir tanesi normal. Yani nasıl anlatayım? Yani 100 dolarlık bir değişme de birinde bir giderken diğerinde daha az gidiyor falan. Yani nasıl anlatacağımı bilemedim yani bu normal fonksiyonun önüne alacaksınız matematik olarak hani hesaplamasını direkt anlamış olacaksınız. Bu atayım istiyorsanız bir de. ki ben yani bir şeyim yok ama gördüğüm bir şey. Ee, neydi? Richter ölçümleri de logaritmik yapılıyor. Oradaki fiyat farklılıkları da bu bahsettiğiniz işte hani daha önce bahsetti bitcoin'in işte geçmiş çarptığına yani uzun chartına baktığınız zaman fiyat aralığı çok büyük olduğu için chartı bu sefer çizemeyecek hale geliyorsunuz. Logaritmik onu parlıyor. Deprem çarptığında da yani depremin şeyinde de e, yani deprem olmuyor olmuyor olmuyor. Atıyorum ...bir şiddetinde oluyor, iki şiddetinde oluyor falan filan. E sonrası bunu çart hale getirmek istediğiniz haliyle logotik kullanması da gerekiyor. Hali o aradaki şeyleri de kısıyor. Yanlış biliyor olabilirim ama yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Onların çartında da bir o, o şekilde kullanılıyor. Ya şimdi kafanızda başka bir soru olabilir depremle bunun ne alakası var diye de. Bunu biz her yerde analizler. Data olduğu sürece analiz yapabilirsiniz. En sevdiğim soru. Kripto ramçak. Kripto ramçak. Çartları <gülüyor> bazen güzel olabilir de yani. soruyorlar arkadaşlar. Hangi şeylerinizi tutuyorsunuz ve 5 yıl yani satmamayı düşünürsünüz gibi. Neden diye. Herhangi bir şeyi herhangi bir zaman satabilirim diye. Bu Açılışta söylediğim şeylerden bir tanesi gibi. Öyle Twitter'da hiç kimse hiçbir şey satmıyor gibi e, gözüküyor. Aman Bear Eastrend'de sattık diyeni dövüyorlar. E, kavga ediyorlar insanlar birbirleriyle ama işte şöyle bir bakayım yine bu bu şeyi görmüştüm. Biri buydu. Bu bunun öncesinde de şey tabii. Ee, şunu da atayım bu arada. Yani bugün Wolf'un da vardı aynı şey. Uzun dönem tuttuğunuz neler var diye UST diyor yani. Şimdi aynen. Şu Şey de atacağım bir saniye. konuyu kapatmadan. Ya aslında çok. Ee, yani bundan yatırım aracı ya. Yani do dolar kazan. Ee, şöyle gösteriyorum bu da bozması keşke neyse ee, bu da Fatih Seyka'nın biliyorsunuz Fatih Seyka'yı bu da Fatih Seyka'nın e, interview'inden çantanızda neler var sorusu dolar daha önce söylediğim şey yani bu e, ama işte hani bir şey yok hani bunları böyle sattım şu an oh bitcoin'i tepede sattım ettim gibi bir şey yok bunu bahsettiğiniz anda döverler taşlarlar yani Twitter. Hayır. Kendileri de söylemiyor zaten. Söylemelerini evet. de bekleyemersiniz. Satıyoruz falan demelerini. Evet. Yani ne zaman konuşmaya bıraktılarsalar o vakit satılmıştır çoktan. Bahsi geçmemiş evet. artık. İnşaatta YTC kullanılacaktır. Evet. Yani işte. Hiç Bitcoin'lerini, hiç Ethereum klasiklerini satmıyor arkadaşlar. Herkes HODL yapıyor. Diye böyle şey söyleyeyim bari. Bir piyasaya sistem olarak da söylemiş olayım. Emin olun hepsi sizden daha çok satıyor. Kârı ettiğiniz zaman satmak zorundasınız. Kârı yapmak için e, yatırım yapıyorsunuz. Yatırımcı olsanız bile kâr yaptığınızda satmanız lazım. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü. Yani en tepeden satmaya çalışmak çok böyle en büyük ee, yani dünyadaki en büyük yedi günah sayımında bir tanesi bu. Tepeden satmaya çalışmak. Yapmayın. <gülüyor> ya hain olayı biraz farklı. Ya. Evet biraz noise'u düşürüyor ama filtre edilmiş temiz bir grafikten ziyade trend belli bir indicator gibi düşünebilirsiniz onu aslında. Ya bir açıp okursanız çok net anlayacaksınız. Tavsiye ediyorum. Ama e, atıyorum çarptaki pattern'ları çizerken haikineşi değil de normal candlestick kullanmanız gerekiyor. İçime okuya gelmek için daha zamanımız var. Ee, sanırım Degan bir sonrakinde e, RSI Divergence anlatacak. Ben açıkçası düşünüyorum şey şu basit formasyonları da anlatalım. Ee, i̇şte Rising Wedge, Wedge, Head Shoulders'lar ee, bunları anlatıyorum ama bunları böyle sadece göz... Ses, okay. Sesin kesilir daha. Geliyor mu şu an? İyi mi şu an? Hı. E tabi şimdi bu bunları şey olarak da Evet, bir immersiondan şey oldu var ama bunun başka şeylerine de bakmak gerekiyor dediğim gibi. Yani bunları da anlatacağımız bir video yapalım bir ee, Onun sonrasına da içim okuyor. Yani daha sonrasına geliriz yani. Ee, basit olan şeyleri önce bir an tabiki de ileride olanları daha teknik kendiniz çalışırsanız Daha ileride olanlar var. Ama yani en basit şeyler trend lineler, trend çekelim. Onlarla e, onlara bakalım, edelim. En basit ve en etkili aynı zamanda yani küçümsemeyin ben... yani ben... çok merak ediyordum demişsin ya eğer İngilizce biliyorsan bu yukarıda Twitter'ın paylaştıkları Karpenok'tun var onun videolarına bakabilirsin Chaos Trader var onun videolarını izleyebilirsin Türkçe kaynak pek bilmiyorum ama elbet vardır geçen biri atmıştı biri yapmış ben izlemedim nasıl ama ben ben izledim ama yani onu da izleyin sonuçta şey değil. Yani bilgi bilgidir. İyi kötü diye ayırmayın. Ama e, Karpenoktu'nun videolarını izleyin. Daha e, daha çok şey. E, ben ben daha çok şey öğre, öğrendim diye daha faydalı olacağını düşünüyorum dedim. Yukarıda tweet atmışlardı. Orada göreceksiniz. Ha, evet Kıvanç Kıvanç Kıvanç diye bilinen videolar vardı herhalde. Evet. Evet. O videoyu da hatta buradan paylaşabilirsiniz. Farklı insanlara bak. Ben şey attım şu an. Eee, evet. bu Josh Josh'un videoları. Ee, ya bu, burada 7-8 tane oldu videomuz lazım. <gülüyor> evet o açıldı bir anda da. Ee, bu videoları izleyebilirsin. Ee, yani İngilizce kaynak zaten arkadaşlar yani yapmanız gereken en güzel yani hep söylüyorum bir Türkçe konuşuyoruz şu an. Yani beni takip yani bizi takip etmektense İngiliz şey yani hem bir İngilizce daha da İngilizce değil yani olay global olan bir şey takip etmek lazım. Ya yani çünkü birinin Türkçe'ye çevirmesine bir de vakit geçirmenize, onu beklemenize gerek yok yani. Bir şey, örnek veriyorum bir kitap okuyacaksınız bunun Türkçe çevirisine geçmeden önce eğer İngilizce okuyabilirsiniz, kitabı İngilizce okuyun onun daha Türkçesine gelmeden önce okumuş olursunuz yani. Ya zaten biz de muhtemelen, yani İngilizceye döneceğiz yavaş yavaş yani. Bu, bu community ile pek olmuyor. Yani daha böyle international paylaşımlar yapacağız. Belki aynı hesaptan olmaz ama... yok, yok, biz yok biz sizi beğenmedik, beğenmedik değil Hayır, takipçilerden beğenmedik. bahsetmiyoruz Takip, takipçilerle ilgili bir sıkıntı yok yani biz ilk yerimizde market çöküyor dedik adamlar dövmeye kalktı 2000 demedik. Ben şimdi 2980 falan dedim yani. Hatta açıkladım videoda da. Buraya gelmeyebilir. Bu %100 bir şey değil. Ama ben bekliyorum dedim. Hatta bir beklediğim daha var. Onu söylemiyorum yani. O çok ayıp çünkü. <gülüyor> Ama muhtemelen olmayacak yani. Onun yani ihtimal çok çok düşündüm. Durun burada 60 miydim? Şuraya da bir daha 60 olayım. Eee... Göndereyim. Bu bu da Bunu bu bulut üzerinden bir konuşayım tekrar. Bakın bu senaryo geliyor şu an mesela. Bulut, ya bunların bull, farkındayız. Bull ve, aynen bu bearish senaryo ikisi bir yerde <gülüyor> şeyde. Ee, şimdi bu aşağıda önce bir bearish kısmıyla alakalı konuşayım. Degan'ın da söylediği 2980 neresi onu da söyleyeyim. O çarpa baktığımız zaman kırmızı okun gösterdiği yerin biraz daha altında hafif tombit bir yer var böyle. Yani o boğum boğumların olduğu yer. Yani hani alttan sayarsak bir, iki, üçüncü alan. Yani orası aşağı yukarı 2980'e denk geliyor. Şimdi bu oraya doğru tabii in, in, inecek diye bir şey yok. Buralar şu demek oluyor bu içim oku klublarda. Aşağı doğru geldiği zaman bile fiyat buralardı. Alıcı, bulucu, yani alana ne kadar? Ee, şeyse Kalınsa, tombikse dediğim şey o. Ee, orada daha fazla e, alıcı bulacaktır. Dolayısıyla aşağısını düşmesine izin vermeyecek. Ee, aşağı yani bu nasıl diyeyim? Yeşil çizgi var yukarıdan çektim. O 20.000'den binden gelen şey. Eğer bu çizgi aşağı doğru devam etmeye şey yaparsa. Şimdi bu haftalık şartları. Bu üstteki turuncu çizgi de şu. Normalde e, fiyat şeyine bu içim o kulaklarına baktığım zaman. E, da yani siz de aslında bu şöyle söyleyeyim. videoları içim oku videolarına baktığınız zaman size genelde içim oku stratejilerinden bahsederdir. Tamam mı? Ya bunları tabii ki bilmeniz gerekiyor. Ee, yani bu stratejiler nelerdir? İşte örnek veriyorum. Buluş olması için 4-5 tane kural vardır. Beariş olması için işte onların tersi. Ee, bu, bu senaryolara göre trade Çünkü Bunun dışında da şöyle bir şey var. Bu bulutların da e, fiyatın bu bulutlara karşı nasıl davrandığında aslında az çok baka baka öğreniyorsunuz zamanla. Şimdi bu örnek verebileceğim bir şey. O da şu. Bu ince olduğu yer var ya, o turuncu okla gösterdiğim şey. Bu normalde böyle bir şey yapar. Yani hani yapabileceği senaryolardan bir tanesi diyebilirim. O da ne? O inceldiği yere o fiyat düşer arkadaşlar. Eğer yukarı çıksak bile benim tekrar bekleyebileceğim alanlar orası olur bahsettiğim şey bu arada haftalık çarpı olduğu için aşağı yukarı temmuzda falan geliyor o ince inceldiği yer. Ee, dolayısıyla yani yukarı çıktığımız zamanda bile ben hala yani hani, e, bir şey bakıyor olurum. E, dikkatle bakıyor olurum piyasaya. Ekstra bundan bundan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Fiyat aşağı doğru çıkarken nereden girebilirim diye bakmak lazım yukarı doğru çıkarken de nereden çıkabilirim diye aramak lazım. Yani bu işte divergence'ları aramak lazım. Bulutlara bakmak lazım. Ama dediğim gibi yani aşağı doğru gelirken çıkış yeri pardon, giriş yeri aramak. Yukarı doğru çıkarken de çıkış yeri aramak lazım. Genelde insanların yaptığı şey yukarı doğru çıkarken alayım. Aşağı doğru çıkarken satayım. Bu maalesef yanlış bir şey. Dediğim gibi bu aslında daha demin dediğim formata dönmesi lazım. Ses var ama sen duymuyor. Grafiği Twitter'da paylaşmak lazım. Yolabiliyorsun. Paylaşalım. Bu ETC ile ilgili de şeyi de şu medya şeylerini de bir toplayıp paylaşmak istiyorum aslında. Ay, yerler sizlediğini ben ona göndermek istemiştim <gülüyor> Ya bu o, olasılıklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Degan da söyledi bunu. hani Bu 2980'i bekliyorum dediği şey. Ben size bu Degan'ın söylediğini biz de bulut analiz edelim. Hani o da benzer bir şey. Oradaki o boğumlardan birisi destek. Yani aşağı doğru fiyat geldikçe eğer fiyat da aşağı doğru, pardon, fiyat aşağı doğru gelmeye devam ederse o boğumların üzerinden geçerken oralardan destek alacaktır. Yani yukarı çıkarsa da dediğim gibi o incelliği kısma doğru bir düşüş senaryosu beklerim ben. Ee, o da dediğim gibi Temmuz'da falan denk gelir. Bu çarptı hem paylaşalım. Ee, ama tabii keşke böyle sesli, işte video gibi bir şey de anlatsam daha güzel olur. Ee, onun dışında ne diyecektim? Ha şu medya şeylerini de aslında bir toplayıp paylaşmak istiyorum ben. İkitaf Onları da unutuyorum. Ee, özellikle aynen bu Brian Kelly'nin şeyleri. Bayılıyorum kendisi bu şey. Hangisiydi? Quick Money mi? Öyle bir şeydi galiba. CNBC. Miras kalmış bir şey. Ah Afrika mı? Yok yok. Ee, şey ya, neyse. De birazdan bulunca fest, yani ee, yani. en son Ether gün klasik şildirdiler galiba. Ee, hani çok biraz geç şildirdi. Sonunda daha huyu genelde tam tepedeyken şildiyor. Ee, şu an şildirikleri ya galiba 30 bin, yani 300 bin Satoshi falan mı galiba? Bir kanal vardı Ethereum Classic'de, orayı arkadaşlar. Orayı kırdıktan sonra da o kanalı tekrar test etti. Ee, Ethereum Classic'da biraz daha önceden Ama şöyle göstereyim. Ee, şu trend senaryolarını bir ara attığımız zaman, bunu üzerinden üzerinden, şey, videosunu attı, çektiğimiz zaman bunları üzerine üzerinden anlatırız. Mesela attığım şey de buna örnek. Yukarı doğru giden bir trend var, kırmış. O trendi tekrar test etmiş. Muhtemelen buradan şeyine devam eder. Ee, Açıkçası ETCB'mi zaten 2 yıldır nefret ettiğim bir oyuncu Düşmesi beni yükleden yani. Ya şimdi bu yerler falan dediler ya hani. Hı hı. Bu, bu Burayı kırdıktan sonra bu Wolfie diye biri var. Wolfie mina. Ee, X ile başlıyor Nick Twitter'da. O yazdı. Şimdi millet satarken ben alırım %10-15 alır geçerim diye. Şimdi adam haklı. Buradan alıp buraya test edeceğini biliyor. %10-15 alabilir. Sonra altına biri geldi. Saçma sapan bir şeyler yazdı. Yani ben sırf bu insanlar için Twitter'da hiçbir şey paylaşmayayım. Yani benim hiçbir şartımı görmüyorsunuz. Ben Telegram'da paylaşıyorum paylaşınca. Yani böyle insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Ha, bu arada şey sormuşlar e, bu içi Cloud'un normalinden ne farkı var? Şöyle daha uzun bir time frame'i ele alarak bir bulut oluşturuyor. Aslında bunu nasıl diyeyim? Aslında bunu normal piyasalarda da kullanıyorlar bunu. Yani sadece o kullanılmıyor. 9-26-52 diye giden kullanılmıyor. Aslında aralarında ne kadar? Benzerlik var. Şöyle size atsam. Bir de şeyi göz önüne alıyorlar. Daha hızlı bir piyasa olduğu için daha büyük time frame'i ele alarak analizi daha uygun gördükleri için. Genelde bu kullanılıyor. Telegram adresi verin. Bir saniye. Biraz karışık bir rüzgü ama e, örnek olması açısından attım. İkisini de yani iki cloud setting'ini de aktif ederek nasıl e, ne kadar benzer şey yaptığını e, bu ikiye katlanmış hali yani 20-60, 120-30 olan e, ark, ikinci olan yani öndeki yeşil değil ar arkadaki yeşil ilk gördüğümüz ona göre ee, o chart dosyalar neredeyse benzer çap şeyde e, bulutları oluşturuyorlar. Ben biraz Şimdi buraya gelip teyabilmenin her Yani buluta baktığında şey anlamıyordur. Yani onlar için diyecek bir şeyiniz var mı? Yani şey değil. E, bulut. Sen i̇şte ne bileyim hani kısa 5 dakika içinde anlatabileceğim bir şey değil. Zaten bunu tabii. Bir de yani bunu böyle bir tek dersle anlatmak ile yani birine sadece tek derse anlatmak tabii. Evet. Bunu yani böyle şöyle söyleyeyim. Bunu bir, bir yerden, işte bu Türkçe kaynaktan video izleyeceksiniz. Oradan kafanızda bir şeyler aynen. Oradan kafanızda bir şeyler kalacak. Sana atıyorsun. Arpen O'nun, Coş'un şeyin, eee videoları izleyeceksin, Oradan kafanıza bir şeyler kalacak. Sonra bir şeyler deneyeceksiniz tekrar. Anlamaya çalışacaksınız Bu zamanla zamanla zamanla oturacak. Şey. Yani böyle bir video izleyin ve işte trader, trader olayım. Yok zaten. Yani bunu size vereyim bu Tamamen sizinle alakalı bir şey. Veya ee, kıvancı videolarını izleyin. Sonrasında işte coşu videolarını izleyin. Bir şeyler okuyun. Ee, dediğim gibi gözlemleyin. Yani bu backtest denen şeyi yapın. Buluta göre ne, nasıl davranmış. Bunları gözlemleyin. Biz de videosunu çekeriz. Bu da faydası dokunur size. Tek bir yani şeyden öğrenemezsiniz. Onun için basit geçirmek gerekiyor. Bitcoin artıyormuş bu arada. Açtık bir şey var mı diye başka bir şeyler var mı? Ben bu arada tabii ne kadar artmış diye baktım da. 50 dolar atmış Dakikalık çarptı halen Ya şöyle en azından yapmaya çalıştığı bu... ...bear flag gibi bir şey vardı. Onu kırdı. Ya bu iyi bir şey. Şimdi bu kırdığı rising veci test edebilirip te edip tekrar aşağı inebilir. Ya da yukarıdaki o e, logs gain'deki şeye kadar gidebilir belki. D dirence kadar. Keşpet ICO'sunu incelemedim ben. Yani Arsenal'la sponsorluk anlaşmaları var. Evet güzel bir şey falan filan da... da Messi ile reklam çekiyor yani. Ben modulmadan onu alamıyorum. Çok zor bir şey yani. Normal laptop ekranı bile ufak... E, analiz için yani TradingView'un kendi application'ını ben kullanıyorum da... ...analiz yapmak için değil yani. Chart'a bakıyorum sadece. çok zor yani imkansıza yakın öyle direnç çizmek çizseniz bile yani tam doğru çizemezsiniz volümsüz de artabilir arkadaşlar fiyat yani volüm olması gerekmiyor insanların yani böyle bir milyon insanın bir anda btc fiyatın artması için evos için bugün bir ledger'ın şeyini gördüm ben ya çartını gördüm. Hani şu beklediğimiz büyük capen handle vardı ya Aha. 50% retracement yaptı dedi. Hani bu e, handle'ını tamamlayabileceği en güzel yer gibi bir şey gibi paylaştı da tweet'i bulursam atayım. At abi. Evet, evet. Ya yani Bu arada tabi bunu e, 8 tane kapanan çizilebilirdi buna yani. Tabi tabi. Yani bu e, dik göklerin içine alınmış yer var ya fiyatta. Yani oraya kadar da bir kap vardı, orada da bir handle vardı. Şu an gözükmüyor belki de, ufak olduğu için var. E, yani... bunu yine... Ee, ufak birimlere gittiğiniz zaman Divergence'u var mıydı? Vardı. EOS'un'da. Ee, ama ben yani, ben kendisinin dediğim gibi 0512 1 2 arasından alıp bayağı 16-17'de sattığım için e, daha güzel bir zaman aralığı bekliyorum. dedi kafenandırlar karşı genel bir alerjim aynı. Aynen Twitter'da ya çok saçma kafenandırlar paylaşılıyor. MDA grafine bir kere baktım da çok oldu bakalım. Türkiye'de çok fazla kripto borsası açılması hiçbirimizin işine gelmeyecek bir kere bunu söyleyeyim mi? Yani en son bir yerde volümlerin toplanması gerekecek. Ya yani aralarda pek çok ölüp birkaç tane sayakta kalacak en sonunda yine. Ha bu küçükler var, yeni türecekler mantar gibi. E, pek çok insanın para aklaması gerekiyor. E, onlar için güzel bir yöntem. Birkaç tane de yeni girişim var. Bir de yani biliyorsunuz yani. Bir şeyler var, insanlar para kazanılıyor. Niye ben yapmayayım kafası var. Beni bile birisi aradı. Dedi ki böyle böyle bir şey yapacağım. Borsa açacağım ben. Bana işte bilgi ver. Bu adamın daha önce hiç böyle bir şeyle bilgisi yok. Nasıl yapacaksın diyorum. Abi işte benim bir tane webmasterım var diyor. Yani webmasterla böyle bir şeyin yapılabileceğini düşünüyor mesela. Böyle insanlar da var. Degan şuna ekleyeyim. Biz hani genel olarak biraz şöyle bir şeyimiz var. Toplumunda hani bunu... ...başka toplumlarda başka özellikler var. Bizde biraz daha bu yaygın. Hani ben bakkal açtım, para kazandım. Degan geliyor, hemen benim yanıma bakkal açıyor arkadaşlar. Sonra bir Fleck de aynı şekilde bakkal açıyor. Ve aynı sokakta açıyoruz Yani hani bu... Şimdi borsalar kazandırıyor. Kulaşarak bir şeyler yapması lazım. Hani kendilerine şey yapıyor. Bu arka arkaya açılıyor şu an. Eee şey, e, Finans Bank'ın de aynı şekilde şey yapmış. Şimdi bu, bu Türk borsalarının aslında bir yapması gereken şöyle bir şey var. Bunların Türkiye'ye özel bir borsa olmaması lazım ki. Ya bunların zaten globali oynaması lazım ki o zaman bir anlam olsun. Diğer türlü volümsüz bir borsa olacaklar yani. Hiçbir anlamı yok. Bir bilginiz var mı şeyde Türk Türkiye'nin genel e, kripto borsasına yarattığı volüm ne kadardır? Yani? Yani hani... Ben bakıyorum arada. Bunun falan güzel hacmi kötü değil. Yani Türk borsalarının genel atıyorum. E, Türk insanı demiyorum da. Genel piyasaya oranla ne kadardır onu bilmiyorum da çok değildir. Zaten Türkiye'nindeki dünyadaki şey oranla çok büyük bir hani şey yok. Gayri safi, milli hasılası yok. Bitcoin'e bakarak söylüyorum şu tamam. an. İlk borsayı gördüğüm yerde orada fiyatı var. mu? Evet, var. 0.11. Yüzde. Bütün Bitcoin fiyatından bahsediyorum. Bence güzel. Yani... Güzel ama çok ufak bir rakam. Yani Türkiye'ye oynuyorsan sadece güzel. Ya atıyorum OKEx, Bitcoin, Dolar şeyleri %10 bütün fiyasanın %10'u OPEC üzerinde. Yani büyük tabii ki ama çok büyük bir rakam değil bunları siz tabii yani atıyorum yani Paribu gibi ya da işte herhangi bir diğer BTC, Türk gibi bir şey bir şey gibi. Daha önce söyledim mi? bunları zaten globali oynayabilirler. Anca o zaman bölüm yaratabilirler ki yani hani bu Türk'ün gücüyle tabii alakası. Borsaların finansal şeyi olarak söylüyorum yani bu borsa olabilmesi için benim onu tercih etmem için orada bir dediğim gibi o kısmı kaçıranlar olduğunu bilmiyorum ama ya yani oradır bu olması lazım. Ben o bir şeylerimi atabileceğim zaman bir bitcoin almak istiyorsam 1500 dolar fazladan almam, almam de. satarken de 1500 dolar aşağıdan satmam. Dolayısıyla bunun için orada bir volume olması lazım. Orada bir order book olması lazım. Alan satan daha çok olması lazım. E, bunun için de gidip 135'in sıradaki parı boyu seçmem Ve bunu çok yüksek işte atıyorum. Yani volümü yüksek olan yerleri onların da işte o yüzden öyle şey oynaması lazım. Ya olmasın zaten. Onlara volüm mü gider? Gitmez işte. Var, bazıları var. Birkaç yeni var da yani yerler... Bitcoin'ini, yeter. Yani olmadığı yanına hmm. Ethereum eklesin, Litecoin eklesin. Hmm. En kötüsü Ripple eklesin bir de yani. bulurum buldurma Her an söylediği şey öyle. Hype'lanıyor yani her şey sırayla. Borsa hype'ı da var. O da bir, bir gün dump yiyecek. Yani kapanacaklar. Arda tabii ki az yani. Oranı az. Olmaz mı? Yani daha fazla olmasını bekler miyiz? Bekleriz tabi. Ama bu yani... Meta adoption'dan çok çok uzak bir yerdeyiz aslında daha. Şimdi değil ki Bitcoin Ula başladı. Hedefinizle. Uğurış Oyun bul'a başlarsa tekrar değerlendirilir. Yani bu e, işte 20K'dan e, 6K'ya bir flip çekersiniz. Yukarıya doğru en azından bir flip targıtınızı belirlersiniz yani. E, var mı bir şey? Ben o şey söyleyeyim. Türk piyasalarının benim için güzel tarafı onu söyleyeyim. Yani burada herhangi bir şey, bakıyorum ıı, yani CXO'yu da kapattılar da CXO'yu ama şey işte saldırıyorum Franklin'den falan da şey gönderiliyor ya, hani para çekiyorsunuz ya, bu ıı, en azından ben şey herhangi bir Türk piyasasına gönderiyorum. En kolayı coinim.com'du bu arada benim için, orada satıyorum, ee, kötü bir piyasası da yok şey olarak, ee, hani makasları da yüksek değil alım satımlarda orderbooklar yani çok dolu değil ama yeterli dolayısıyla öyle bir atıyorum CXEO ya da Kraken ya da herhangi bir şeyin üzerinden Swift'le parayı Türkiye'ye göndermekten bu yolla göndermek yani coin'i gönderip Türkiye'de öyle benim bankama paraya geçirmek daha güzel bir şey ICO yatırma... Ben yapmıyorum. Ben geçen yazdan beri yapmamıştım. Bir tane mi? iki tane mi? ICO'ya katıldım da. Bakmadım yani. Pişman mıyım? Pişmanım tabii. Öylesine yapmıştım. Ben ICO yatırma daha önce yapmıştım. Bıraktım. Çünkü... Eee... Hangi borsa, eskiden arkadaşlar bu kadar ICO yoktu, yani bir buçuk, yıl, bir, bir buçuk yıl önceden bahsediyorum. Eskiden bu kadar ICO yoktu ve ICO'ların bir tadı vardı yani. Ee, yani. Herhangi bir tanesi en azından bir exchange'e çıkıyordu. Şu an çıkanların ben açıkçası yani hani o exchange'e mi çıkacak, bundan mı çıkacak? Yok biz coin'lerimizi 8 ay sonra veriyoruz. Yok biz ürünümüzü 3 yıl sonra veriyoruz, bir buçuk yıl boyunca da wallet yapacağız. Yani böyle bir durumda... E yani hani ben bir herhangi bir ICO'ya yatırım yapmak istemiyorum. Zaten piyasanın hali şey, bir de ICOların durumu ondan daha beter. Önce bir altların bul sezon olsun, sonra karar verebilin ne kadar süreceğini. Bul sezon her zaman kısa sürer ama yani bunu yani ber sezonundan çok daha kısa sürer. Ona idiyo. Için... Çünkü bir gerçek var. Ben şunu söyleyeyim. Market Cap'i kısıldıkça coinlerin yukarı çıkış sürede çok daha kısalıyor bu sezonda. Örnek veriyorum Yani bir coin size işte böyle öyle anlatayım. 100x kazandırıyorsa. Market Cap'i böyle hani shit olmuş. Hani işte hatırlıyorum coin Market 8'in sıradaki bir coin de size 100 kat kazandırıyor ama. Onu çok kısa sürede yapıyor. Aynı kazancı yukarıdakilerle veriyor size. Yani mark şeyde ne diyeyim? market cap yüksek olanlar da veriyor ama onları verir, haliyle biraz daha zaman alıyor. Genel olarak bazen böyle bir sıralama oluyor aralarında. Kesin böyle işliyor diye demiyorum da işte önce para atıyorum Bitcoin'e geliyor. Bitcoin'dan büyük market cap olanlara akıyor sonrasında işte shitcoinlere geliyor. Onlar kısa sürede bitiriyor falan. Filan. Böyle bir şeyler oluyor. sezonundan bahsettiğimiz böyle bir hani Golden Age gibi bir şey değil. Her şey yükselecek falan filan değil. Olabilir mi? Olabilir tabii de yani. Birçok coin için bull sezon gelecek. Evet. Yani gelmek zorunda. Niye gelmesin yani? Hani bear sezon varsa ama yani. Her seferinde bir bubble pattern çizecek yani. Neredeyse. Evet. Digibyte için bile yani. Şey Yine arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yine bir bankanın bir yarışmasına katılacaklar haberler çıkacak diyeceksiniz ki bu ama bu haber çıktı. İşte e, Citibank değil bu sefer işte Barclays'in işte şeymiş. Digital e, Barclays işte ya da hadi şey olsun Ziraat Bankası arkadaşlar hadi alalım. Bu bu çıkacak yani Böyle haberler çıkacak. Ondan sonra da ya tüh sadece yarışmasına katılmışlar. deyip eee düşecek. Üstüne logo yaptı diyecekler Hafif çıkacak. Sonra tekrar düşecek falan. Yani hani olacak yani. Bunlar da olacak. En hızlı dijital batmış Sonra yok arkadaşlar değilmiş olacak falan. Tamam. Sonra Hacı Kemal, market hacmi ne? Hacmi derken şeyden bahsediyorsun da market cap'ten yani şeyden değil. Neydi onun adı? Yani günlük işlem hacminden bahsetmiyorsun, değil mi? Total hacim dediğin yani değerlerin toplamı. Market cap'ten bahsediyorsun. Evet. Buna çok fazla anlam yüklemeyin yani. Bitcoin artarsa o da artar. Bitcoin düşerse o da düşer. Şeye bakabilirsiniz. Domin dominance grafiğine yani bu market hacminin ne kadarını Bitcoin oluşturuyor, ne kadarını diğer altcoin'ler oluşturuyor. Buna bakabilirsiniz. takip edemiyorum şu an dediğini. Mesela şu attığın e, Digibyte chartı var ya <gülüyor> pek çok bu e, altcoin'lerin bear sezonuna baktığınızda böyle bu şekilde çizdiğiniz lineların hepsini kırıp sadece küçük bir zıplama yapıp düşmeye devam ettiğini göreceksiniz yani burayı o linelerin kırması demek, yeni bir bull sezona gireceği anlamına gelmiyor yani sürekli büyük bir reversal pattern ya da büyük bir divergence bunun gibi şeyler aramanız gerekiyor bir şey girmek için. Pardon fotoğraf çekti ama benler ben çekiyor. Şimdi size atacağım Şimdi şey Attığınızdan bir şey var. Atdığınızdan çok farkı yok ya. Şimdi bu da var arkadaşlar, değil mi? Benziyor yani. Şimdi bunu bunu da kırdıktan sonra ne yapmış hiçbir şey yapmamış, ekimleşinde devam etmiş. Bu ne kadar devam etmiş, biliyor musunuz bunu? Şimdi bir yıl kadar böyle aşağıda ekim devam et. Yani hani o vecik kırıyor olması bir şey de yapmıyor. Yani orayı kırdı tamam işte. Sesin gitti mi? O vecik kırıyor olması bir şey değiştirmiyor. Onu demeye çalışıyorum sadece. Yani çünkü bir şeydi ya yani oradan sonra bir. bir... Sağlıklı olan şey de bu biraz aslında yani. Bu kadar bu piyasanın... İşte kırınca mı alınmalı değil Akif bunun şey yani. Dibi görmesini bekleyeceksin ve dipte sana bunu çıkması gerek yani çıkacağı zaman bu chart sana belli sinyaller verecek. Dediğim gibi bunlar reversal pattern'lar olacak. Divergence'lar olacak. Bunun gibi şeyler olacak. İzole dip tepe derken ya bu şey ne ne demek e, muhtemelen dediğini evet önem veriyoruz yani pek çok şeye bakarken onların ikisindeki arasındaki şeye alıyoruz. <gülüyor> Forex'te işlem ya ben yapıyordum şu an için yapmıyorum tekrar bir dönebilirim bilmiyorum. Ben de enjeden yapıyordum o. Ama... Yapıyorum. Ya aslında Forex çok tatlı da, ya bir de bununla beraber işin içine girince yani çok çok çok fazla zamanını alıyor insanın. Ya özellikle şu metal çapları için ben de... ...böyle düşünüyordum yani de. Altın olsun, gümüş olsun, uranyum olsun gibi. Kuramiyum atomu olması yapacağız abi. Enkeş hakkında şu şey gelsin de Eflatun, o yapsın diyorum onu ya. Yani şu an için bir analiz yapmayalım onu, en azından bir şey fundamental analiz şeklinde anlatabilir. Deniz o soruya cevap vermiştik ya. Enix'de için. Sen yoktun herhalde. Hatta senin direkt sorunu aldım okudum. Verelim mi bir daha? Ee, çartı açayım da. sözlü kısmı kaçırdık ya. çarptık attık galiba yukarı ama. Ya şey düşünmeye başladım ya. Bu canlı yayını böyle yapıyoruz ya. Bunun yerine böyle bir video gibi bir şey mi çekiyor olsak acaba? Market review gibi bir şey mi yapsak? Daha geliyor insanlar kaçırıyor. Şu an kayıttayız değil, değil mi? Hı -hı. Ya şey demişti ya bir tarafta ki canlı yayın yaparız diye. Aha. Bu canlı yayın video olarak kalıyor zaten. Ya sen yaparsın ya o yapar işte. Onlar yaparken biz de Discord'dan yani chart gösterirken chartın üzerine konuşabiliriz. Hı -hı. Ayhan öyle şeyler hiç gerek yok sunucu olsun soru hazırlasın falan filan yani çok fazla öyle yok bu koyun ne olur bu coin ya onları geçeriz onlar lüzumsuz şeyler işte ne bileyim yani mesela bir canlı yayın yapılacaksa bu video orada konulacaksa tu fe'yi aktif etmeniz gerekiyor gibi bir şey hani güvenlikle güvenlikle alakalı bir soru falan sormak çok mantıklı şeyler değil yani açarız bir bitcoin şey yaparız analizi yaparız onun üzerine önemliyse eğer Ethereum, Monero, bunun gibi şeylerin analizini yaparız yani. Yani tutup shitcoin analiz yapmayız da. Bir tatlı yayın attığı video vardı. Reddittik video. Ona o kısmı şu an. <gülüyor> Vitali'yi de koymuşlar da konuştu keskin. Normal bir bull marketteysen yani Bitcoin'in çıkacağına inancın varsa Bitcoin in paritesine bakın. Ama Ethereum klasik aldım ben mesela. Bunu Tether'la aldım, Tether'la sattım. Yani şu an için baktığım şey USD karşısındaki durum. Şu an BTC USD yapılır mı? Yapılır, niye yapılmaz? nasıl nasıl yani? Satayım mı diye mi soruyorsun? Ona cevap vermem de. Yani yaptığımız işlemler o aslında dolara dönüp Bitcoin'e dönmek yani bir şekilde paramızı arttırmak. lavaboya gidip geliyorum. İlerleyen zamanlarda öyle bir şey yapacağız ama şu an için değil. Biz de kendimiz deniyoruz aslında. Bir, bir kahve ne gibi. Şu an değil. Şu an ücretsizliğini yapıyoruz. Aslında onu daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz de bana gerçek mesleğimiz bu Tradeability ya da bir hedge Şimdi bir şey atacağım, şu Bitcoin çıkışıyla da alakalı örnek olması açısından. Ben Google görseller bu yolu olarak şeyi kaldırmış, ee, gösteri direkt aç özelliği kaldırmış. Bana böyle bir ekstra iş çıkartıyor. Neredeyse evet, işte şurada evet, bu screenshot olarak atayım. Rising Wedge örneği atıyorum bir tane. Bunları dediğim gibi, bir videoda da anlatmak istedim ama... Ee, şimdi burada Rising Wedge kırıldıktan sonraki harekete bakın. Sell here'den sonraki yukarı doğru bir çıkışı var değil mi? Şimdi Bitcoin'in de chartını atıyorum. Ee, formasyon olarak çok güzel gidiyor. O şey olarak yani Rising Wedge formasına gidiyor. Şimdi bu, dolayısıyla bir çıkış olarak normalde o kanala bir dokunmak ister tekrar. Ee, bu bunun aksi olan durumlar da var tabii. Yani bu, bunlar %100 her zaman gerçekleşen paternler değil ama yani hani oran olarak yüksek. Bunları mesela e, şeylerde şeyler de böyle eee backtest yapmak için inceliyorlar mesela. Örnek veriyorum %80 doğru çıkıyor. Yani rising catch şey yapıyorum formatını sallıyorum. söylüyorum o rakamı da bu arada. Hani bunların da zaten backtestleri yapılıyor ona göre bir kullanılan hiçbir %100 çalışan şeyler değil. Ee, ama sadece en azından örnek veriyorum burada bir target belirleyebiliyorsunuz kendinizi ee, şimdi dediğim gibi de hani o çıkış en azından bir aman Allah'ım yukarı mı gidiyor çıkışı diye algılanmaması lazım dediğim gibi bu Rising Switch'in e, kanaldan çıktıktan sonraki genel hareketidir böyle bir harekettir zaten ee, aksi bir durum nasıl olur onu da söyleyeyim aşağı doğru kırışı e, bir kandırmaca yani fake out yapıp Tekrar kanalın içine girer, bu yukarı kırar. Ama yani... Bu, bu da bahsettiğim %3-5 defa olan bir şey. %3 ya da 5. Böyle olan bir şey. Dolayısıyla... Iı, hazır, canlı bir şekilde de örnek vermiş oluyor. Şu anki fiyat hareketiyle alakalı. Ee, daha önceden de Dagan... Söylemişti. Bu bir düzeltme mi? Değil arkadaşlar eee kanalın içindeyiz. Birçok şey bearish. O bearish kanalın içerisinden çıkmamız lazım. Bu da 11.350 ile indi. Bu konum itibariyle. Eee ya yani 11.800 üzerine bir çıkmamız lazım. Oradan itibaren bir head and shoulders kırılması başlık sanırım kaçırdığımız ee, head and shoulders, head and shoulders yukarı doğru onun targetı olan 16.017'sine doğru olması lazım. Eğer inverted head and shoulders gerçekleşirse. Ama bunun gerçekleşmemesi için, yani bunun da bu formasyonun da gereksinimleri var. Sağ omuz yukarı doğru çıkarken volümün artması lazım. Bu volüm artmıyor arkadaşlar. Rising wedge, yani daha demin attığım formasyonuna daha uygun gidiyor. Bilmiyorum. Birçoğunuz yanlış yapa yapa ee, ya hani piyasadan tamamen kopacaksınız ya öğren, öğrenmeye karar vereceksiniz. Kendiniz de öğrenmeye karar Twitter bir şeyleri öğrenmek, hızlıca dokunmak ya da işte böyle e, haber almak falan. İşte başkalarının fikirlerini öğrenmek için güzel bir yer ama e, yani arkadaşlar hani böyle bir çarpılara bakıp ne düşüş için ne 10x, 100 x ...bir şey değil. Yani referans almanız gereken bir yer. Yani ben 100 tane öğrenici şey yaparım ama ben hakikaten... Her gün ayrı örnek veriyorlar. Bir taferekle biz bunu böyle özelden çok konuşuyoruz. Gıybetini yaparız. Yani bunu yabancı hesaplarda dahil bu arada. Her dibi aldım diye tweet atıyor adam. Üzerine bir daha düşüyor. Ve düştüğü gibi de işte şey yazıyor risk management yapmıyorsanız işte siz trader değilsiniz işte şeyler, noklar, işte pleks dinlenme falan filan ne yürüyor. Yani, yani çok kişi var bunun bu tarz yapan. Dolayısıyla bodum nerede alıp, nerede sattığını bilmiyoruz. Doğrusu şöyle bilmiyoruz. Her dipi alıyorlar, her tepeyi de satıyorlar. Yani hani şey yapmayın. Öyle çok şey. İyi davranmaya çalışan ve gerçekten yaptığını söyleyenler. Örnek alalım. Bu liste 60 çıktı. Işte. tepeden hani dipten alıp tepeden satan adam var demiyorum İyi trader güzel şeyler paylaşıyor anlamında. Kart hafta hep atıyoruz birlikte. Oo bayağı ferdi sürekli işiliyoruz ha. lan. Bana kart şişirlemize kadan değil ki. De. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> Bak geldi. Dekam geldi. <gülüyor> <gülüyor> o geldi şu an. O yüzden... En azından teknik analizi kendiniz yapamıyorsanız bile paylaşılan teknik analizi okuyabilirseniz yani ne demek istediğini anlayabilirsiniz. O trade de girip girmeyeceğimizi anlayabilirsiniz. Şey ya galiba Twitter'ı Bitfinex'in sataştı adamın. Bitfinex Bitfinex'in ne işi? bu bize dediysen ya. Yani bu adamlar pol önce bans yani bak marka yani adıyla birlikte. Peter bu e, Twitter ergenleri tarafından e, TV böyle önüne atınca yem adamı saldırı saldırıp saldırıp duruyorlar haliyle. Çok kalifa abi dün Immorte'den çok rahat açıklamış adam yani Altında böyle ne hala cevap veriyor. Yani ben büyük saygı duyuyorum adamı yani. Ee... Ya, bak o adamın olsam ben duramam tamam mı? Aynen yani. Öküm yıldır aynı işi yapıyorum. Geliyor üç ay önce eline bir Bitcoin almış bir adam hesap soruyor. Hı hı. Yani çok gerçekten ayıp yani hani. Ben ben utanıyorum yani hani o adamın altına e, ve ne kadar sabırlı ol, ekse saygı duyuyorum yani. Sabırı işte borsa falan öğretmiş. Yani. Evet. O yok yok. ayan Ay, yok yanlış anlamadım şeyi söyledim açık görünmesin. Şimit koin e, bu bu arada karper noktumu atıyoruz işi i̇şte karper noktumu bull bakıyor peyse en son market revimin ama e, ona bakabilirsiniz büyük ihtimal bull senaryosu tırmıştır. Kimiç koyunda genel olarak şu an bearish bir senaryoda devam ediyor. Ee, ama hani bu bunları böyle şey olarak söylemiyorum yani. Hani bir süper karakter, e, öbür süper karakter, bunlar birbirleriyle yarışıyorlar gibi durum. Herkes kendi fikrini söyle. Biz nasıl burada kafımıza çıkıyorsa, onlar da kendi fikirlerini söylüyor. Ee, bir dönem savaşmalar oldu ama en azından daha. Um, Wolf'u biliyorsunuz zaten. Wolf'un yeni hesabı. Cret galiba videoları var onun da. Eğitim için. Anabilirsiniz aynı zamanda. Benim bugün bağlantım kötü olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda işte başka yani siteleri açıp bir şeyler atmaya çalışıyorum işte. Belki böyle gidip gidip, gidip gidip geliyordur. Zamanında ucuzdan alan birisi P.A. falan pek bilmiyor sanırım Bilmiyorum ama Kendi sitesi var orada Açtığı e, tradeleri Yazıyor paylaşıyor Bunu aldım burada neyi yani beşiktaş'ta Medical cannabis normal bir parayla alınmıyor mu? Yasal değil mi? Neyse öyle almıştım. Ya ya da medical reçete vermediler demek ki. Özel ders vermeyi düşünüyor musun? Bir taktaki. Şu an değil ya. Az önce de soruldun. Yani şu an bir grup var. Ders değil de daha çok. işte güncelleme. Altcoin ve altcoin. Bir deniyoruz. Grup ücretsiz ama. Oradaki grup. Şu an hiçbir para almıyoruz. İleride böyle bir şey olursa haberiniz olur ya. Ya işte herkesin beklediği Hedan bir tanesi o yani. Göreceğiz. Ya ona göre pozisyon alacağız. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <gülüyor> TTC mi? Monero'nun airdropu ne zaman? Bilen var mı? Arkadaşlar. Fork işte özledim. Tamamdır. 14 sanırım. 1'e 10 oranında verecekler. Yani Monero da büyük coinlerden biri. Ama en azından ETC kadar dandik bir coin değil. Yani yaptığı işler falan filan var. Verecekleri airdrop da daha anlamlı bir airdrop olacağını düşünüyorum. <gülüyor> o sebeple e, bence bir hareketlik olabilir ki zaten %10 falan verdi. Ama şimdi şöyle bir kanı da var arkadaşlar. E, bu airdrop olayına çok bel bağlanmaya başlandı. Nex ile başladı bu olay. Ondan sonra işte ZCL dediğimiz coin deli gibi yükselip düştü. Hani e, bir anda artık herkes şey... Ee, ya BTC bozabilirden ziyade tabii BTC bozabilir. BTC'nin ani hareketi direkt e, bozar yani. Airdrop, menüklü dinlenmez. Direkt elden çıkarır. Ama şuna değinmek istiyorum. Bir şey çok alışılığa geldiği zaman sürekli e, aynı şeyin tekrarını beklememek lazım. Yani psikolojik olarak yani hani, tek akıllı biz değiliz. Öyle düşünmek lazım. Hani Next'te yakaladık. Ya yakalanlar yakaladı. Çok güzel oldu. E, Ethereum klasikte de nitekim bizim verdiğimiz sinyaldan sonra 2x verdi. Hani uygun yerde çıktıysanız mis gibi bir kar ettiniz. E bak dikkat ettiyseniz Monero böyle bir ıkınıyor. Hani %10 verdi vermedi. Çünkü çok bir lafı var. Hani artık çok dillenmeye başlandığı zaman bir şeyin o kadar e, süksesi kalmıyor arkadaşlar. O yüzden sürekli şey yapmayın. Aynen ters köşe olma olasılığı var yani. O sebeple ee, ha rica ederim Emrah hani üstte görmüşsünüzdür ee, şey AXB. ya yani dediğim gibi bir, bir, e, o, burada olmayan hani okumamış arkadaşlar da söyleyeyim çok e, ben birazcık hani coin teknolojisine göre de yatırım yapıyorum uzun vade yapacağım. AXB hani benim ilgi alanıma cidden girmeyen bir şey muhasebeyle finansla ilgili bir sistem. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. O XP'de en çok dikkat çarpan şey bir advisor'ın Roger Ver olması. İkincisi Nike, efendime söyleyeyim IBM, Bosch. Yani bin tane firmayla ama hani ciddi anlamda büyük firmalarla çalışıyorlar. Halbuki yani oraya partner yazdıkları şeyler aslında partnerleri değilmiş. Yani client, özür Bunlar bir tane LSL diye bir firmayla çalışıyorlarmış yanlış hatırlamıyorsam ismini. O firmanın, yani branş o firma asıl olarak, direkt olarak bunlarla çalışıyormuş. Yani altın altı gibi bir durum var. Ee, direkt olarak onlara hizmet vermiyorlar. Ee, o yüzden hani o tip şeylere dikkat edin. Hani direkt bunu gördünüz, o bu bununla çalışıyormuş, ben buna uçar kaçar diye girmeyin. Ee, bir, en azından e, sağlam bir araştırmasını yapın, reddite bakın veya bir e, yalancı değillerse şeyi okuyun. E, adını siz söyleyin, white paper'ı, teknik e, paper'ını okuyun, teknik e, şeyini açıklamasını. Gayet güzeldi o. Yani orada mesela gayet açık dille dile getirmişler. Aslında böyle böyle bir durum var diye. Odur yani olay. Ee, bana enkeş sorulacak bir sorum. Enkeş. E, ne, neyini soruyorsunuz arkadaşlar? Nikeş mi? Enkeş mi artık neyse. Hani mi? Soruyu bir daha... Efendim abi? Alalım mı? Ee, abi ben şimdi şöyle bir durum var. Bana bir, bir iki kişi daha bunu şeyden sordu alalım mı diye. Ben almayın dedim. Niye diyeceksiniz hani Binance'e daha yeni girmiş bir coin. Ee, şey teknolojisi olarak ha. Teknolojisi olarak yani ben çok şirilenen coinlerden birazcık korkuyorum açıkçası. Teknolojisi aşırı iyi olsa da. Ee, yani o yüzden bilmiyorum. Hani şeyde girseydi, bul dönemde girseydi bir 12'si vardı. Ona eminim. Ama şey bilmiyorum. Şu an ne yaparlar bilmiyorum. Ama e, bunların da brandları arasında yani hep şey firmalar var ya. İşte, ne bileyim, bildiğimiz kıyafet firmaları. Böyle işte ne bileyim Levi's'dir. Tommy Hilfiger'dir. E, efendime söyleyeyim. Mark ne Spencer. zaten ya. Ha, efendim abi? Ağzacılık üzerine zaten ya. Hı hı, aynen. nükleer Vision. Bir de şey Harvard University'den falan filan hani çıkmış olması, Internet of Things kullanıyor olması falan. Gayet evet, e, güzel şeyler bunlar. Hani ilk baktığımda şu an e, hızlıca bir göz şey yaparak e, bunları söylüyorum. Hani oturup detay bir incelemesini yaparım o zaman. Hani isterseniz ya yaparım. Bu sohbet kanalına Pazartesi günü, Salı günü e, şey yazmış olurum. Pinlerimde postu. isterseniz gidip bakabilirsiniz. Ee, Tatar. Tatar sırata baktığınız mı nasıl duruyor demişti. Mandel Burad hocam çok güzel bir tane trendline çekmişti. Onu isterseniz hani atmadıysanız bahsetmediyseniz atın. Benim halihazırda hazırda... Bahsettin. Bahsettin. Tamam abi. Yani böyle şeye bakayım beyler. Ee, Enkeş'e bakayım. İncelever'de sohbet değil de coin incelemesi bir... Aslında şey var ya, ee, executioner. Sol taraftan bakarsan, fundament yani eğer bilgisayardaysan, fundamental kısmı var. Fundamental'a tıklarsan orada bak yaklaşık bir 10 10'u geçmesi lazım. 10 da olabilir, bilmiyorum saymadım. Ee, bir sürü şey var. Coin incelemesi var. Bunun coin incelemesi dışında ee, teknolojiler de var. E, SegWit'tir, Schnorr algoritmesidir, eee Daikodur. Efendime söyleyeyim. Ya bu Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdilik. Onun dışında da hani yeni şeyler yapabiliriz. Yap, yapabileceğim yaptım. Ama paylaşmayı pek istemiyorum. Açıkçası ne yalan söyleyeyim. Çünkü piyasa bir allak bullak. Ben hani biraz daha oturmasını bekliyorum. Şu an biraz daha Bitcoin'in teknolojileri nelerdir? Hani Bitcoin hakkında bilgilenmemiz istiyorum. Hatta yani o. Keşke herkes otursa da bir white paper'ını falan okusa bitcoin'in Neye yatırım yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Bir de blockchain'i neler güçlendirebilir? Blockchain'in altyapısı nedir? Yeni teknolojiler neyin tekrar edilebilir bitcoin'e? Bunları açıklamayı tercih ediyorum. Birazcık daha hani taktiksel değerliyoruz. E, zamanı gelince de güzel güzel şeyler açıklayacağız. ya Yani güzel oyunlar tanıtacağız. E, rica ederim. White paper'ını okumaya var mı bitcoin? Bir... Merak ediyorum gerçekten. Kaç Abi, kişi okudu acaba? Kimseyi yargılamak istemiyorum, kimseye şey yapmak istemiyorum, ee, evet, hayır, laf hayır, etmek istemiyorum. Hayır, hani bu piyasadan hani, en azından burada olan kaç kişi okudu acaba? Ya merak ettiğimden sadece. Ha işte, aynı okumamış olduğunu ben çok düşünüyorum ya. Hani piyasadayım deyip ip e, efendim öyle Altcoin sinyalleri veren, Bitcoin sinyalleri verenlerin çoğunun da okumadığını biliyorum. Ya biliyorum yani işleri o değil zaten onların yani. Onların işi para kazanmak da. Ama yani okuyayım ben de çok güzel ya Bitcoin White Abi ne bileyim hani para kazanmak. Yani sokakta yani bunu şey olarak söylemiyorum. Muhalefet olsun diye söylemiyorum da. Yani ne bileyim sokakta adamın tek sana bir şey söylüyor. O zaman ona gözün kapalı para yatırır mısın? Yani şu olacak bilimlenme olacak. Hani hafiften hype yapmış bir şey. Ben yatırmam. Neymiş lan dedim. Eve gider bir araştırma mı yaparım? Ha güzel dersem yatırım. Bence insanların da bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. En azından Bitcoin için. <Gülüyor> Kripto wisdom şey Twitter'daki wisdom mı? birarabir konuşmuştuk şey yapmıştık. Evet hocam doğrudur. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Geldin. Hoş bulduk teşekkürler. şey senin sesi senin sesi bizim Mandelbrot hocanın sesine benzetiyordu herkes ya <gülüyor> nedense. Yok <gülüyor> ki kim bilmiyorum. Çünkü konuşursa <gülüyor> hocamız gelirse. <gülüyor> Bir belki gelir iki dakika sonra. Ha öyle Merak ediyoruz. <gülüyor> geçen ya geçen yayında gelmişti Mandel Brot hoca. Ee, uzun zamandır yani 3 hafta falan yayınlara katılamadı kendi işlerinden dolayı. O nasıl konuştu herkes kriptoizm mı konuşuyor? Sen kriptoizm misin falan <gülüyor> herkes bayağı böyle <gülüyor> bir flood <gülüyor> şeklinde aşağı aktı yani. <gülüyor> Ay güzel ben de merak ettim şimdi. Nasıl mı geliyor bu sesim? İnsan fark etmiyor. Anlıyor ama benzemiyor. benzemiyor. Ben de andırma şey yaptım da biz çok konuştuğumuzdan herhalde benzetemedik. Ya da şey olabilir, ya. uzun zaman önce senin sesini duymuşlarsa hani belki gelince böyle ah bu mu acaba demiş olabilirler. Olabilir. Ben şey o bir arkadaşlar benim taklizimi yaptı da bana ben orada insan garip oluyor fark edemiyorsun bazı şeyleri mesela onlar da şey yapmış. Ben hep e, çok sık kullanıyormuşum galiba. Anlatabiliyor muyum falan. <gülüyor> en sonunda cümlenin en sonunda bu kelimeyi çok tekrarlıyormuşum galiba. Onu anladım. <gülüyor> oluyor ya. Birini Herkes birini de oluyor. Yani. muyum Değilini değiştirmiş. Yani o kadar. <gülüyor> ya Türkçe kaynak bulmak sıkıntı gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Hani e, doğrudur. E, İngilizce çeviri falan bence hani verimli olabilir. E, yani böyle birazcık Verimli olmayacağını düşündüğünüz yerlerde bir yanda İngilizce Türkçe sözlük açıp bakabilirsiniz. Bir de yani tabii ki Türkçe kaynağılması çok güzel ama İngilizce ya bilmiyorum tabii biraz ütopik gelebilir ama arkadaşlar İngilizce ya. Yani, hani öğrenmeye çalışın gerçekten çok büyük rahatlık sağlar yani ufak ufak. Şey, bir de, yani şey herhalde White Paper'dan bahsediyorsun da Bitcoin'in Türkçe White paper vardır herhalde bakmadım ama olmaması imkansız bence. Vardır kesin vardır ya. Ya bunu eleştiri olarak an, algılamayın arkadaşlar. hani Güzel olur İngilizce'den bir şeyler bir şeyler böyle hafiften şey yapsanız, kapsanız. <gülüyor> Çünkü hani mesela biz paten paylaştığımızda da çok şey geliyor. Neden falan gibisinden? Neden İngilizce? Yani ne bileyim Türkçesi, Türkçe de tabii olur da her zaman söylediğimiz şey 3-5 kaynaktan Türk doğruluğunu şey yapabilecekken Türkçe'de bir kaynak bulabiliyorsunuz. Belki doğru değil. Belki çeviren arkadaşın yanlış anlamasına denk geldi falan filan. Yani. O yüzden. Bakın çok güzel link attı şey. Ee, ben bilmiyordum. Bizim bir teflek hocamız. Gayet güzel yani. En azından bu giriş introduction tarafı var ya. En azından orayı okuyabilirsiniz ya. Evet. Ya altta mesela matematiksel formüller var arkadaşlar hani. Ya bana kalırsa okumaya gerek yok. Neden? Onu öyle bir şey yani bir yazılımcı developer değilseniz o hash'lerdir efendime söyleyeyim işte ne bileyim toplam sembolleridir. Sizi gerçekten ilgilendirmiyor. Ama e, şey oku idea yani şey e, ana fikri şey yapın abi. Yani öğrenin, sonuca da mutlaka okuyun. Hani başta okuduğunuzda, sonda okuduğunuzun tutarlılığını, özetini arada kaybolmayın. Okuyun yani. O şeyden korkmayın. İşte ne bileyim, hash var, ne bileyim, signature yazıyor. Bunlardan korkmayın. Bunlar sizi çok ilgilendirmiyor. Evet mesela e, Wisdom Hoca şimdi yolladı bir tane şey ya, bakın Origin of Money'dan girmiş yani konuya Bitcoin'den Gold'dan fiyattan çıkmış adam. Hani bu tip şeyler hakikaten e, hani ufkunuzu genişletmek açısından çok büyük yarar sağlayacak şeyler bana kalırsa. Çünkü hani para nereden geldi paraya niye ihtiyaç var neden Gold stoklanıyor yani neden altın stokçuluğu var. Neden bu sene kriz olacağı söyleniyor. Buna nazaran altının fiyatının artacağı düşünülüyor falan. Bunları ilişkisini kurabilirseniz yani daha az kaybedersiniz. Veya ne bileyim daha iyi önlem alırsınız. Çünkü piyasa cidden kripto piyasasına ibaret değil arkadaşlar. hani. <gülüyor> Yok Emrah yanlış anlamadım ya. Yani öyle bir eleştire anlamda şey yapmadım yani. Doğrudur hani altyapısı olmayabilir. Yani insanlar farklı eee neden rüsmü şeylerden geliyor. Altyapı altyapılarla geliyor. Yani ben mesela bilgisayar coğrafya değil, coğrafya değil. <gülüyor> o, o farklı ya. etnik kökenlere falan girmeyelim. Şey e, insanlar farklı işte ana dallardan geliyorlar. Yani sen iktisadi siyasi bilimler okumuşsundur. Biz mühendislik okumuşuzdur. Yani mühendislik diye kendi içine binlerce ayrılıyorken hani tabii ki Elimizden geldi. Zaten bizim bu grubun kuruluş amacı bu. Kendi bilgilerimizi başka insanlara da e, gönderebilmek, aktarabilmek idi. Olay bu yani. Tabii yani çok normal. Ya şöyle söyleyeyim. E, biz de e, okuduğumuz çoğu makalenin e, ben açıkçası kendi adımı konuşayım. E, okuduğum çoğu makale alanımda ilk başta anlamıyorum. Yani ne oluyor diyorum. E, sonra anlıyorum yani. E, bu, bu bu olay böyle bir kere iki kere okuyacaksın. Üşenmeyeceksin. Ya yani üşenen adam zaten bu piyasada olmasın ya. Kumar oynuyor yani. Gerçek söylüyorum. Petro'nun söylediğini daha demin e, söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi hani kripto'nun size katabileceği güzel bir şey. Çok piyasa çok hızlı. E, burada öğrendiğiniz bir şey yarın bugün sadece kripto için değil herhangi bir finansal bir şey içinde faydalı olabilir. Ee, hayat koşturmasında normal işte, atıyorum dolardır işte yurudur poundtur bunların analizi ya da bir şeyler hani gözlemlemeye çalışsanız çok vaktiniz alır. Ana meselenizde olmadığı için de anlamak daha kripto da çok daha hızlı gerçekleştiği için gözlemleyebilmeniz onları başka öğrendiğiniz gözlemede öğrendiğiniz şeyleri, başka şeyler uygulamak daha kolay ol, olacaktır. Dolayısıyla yani aslında sadece böyle hani hangisinden 5x kazanırım değil de ee, yani hani bakın hakikaten e, ne, işte geçen hafta söylediğim bir şey yani kıyasaya. E, niye girdiniz? E, ne zaman daha çok para yatırmasıydınız? Ne zaman çık, ah keşke çıksaydım dediğiniz e, teknik analizin dışında olan şeyler bunlar. E, bir psikoloji e, gerçekten çok önemli bir şey. Yani. Yani örnek veriyorum bu dikine giden grafiklerde örnek şey olsun hakikaten korkmanız lazım. Yani hani burada bir şey oluyor benim bir çıkış aramam lazım. Ee, yayının başının piyasa buluşken piyasa fiyatlar yukarı doğru çıkıyorken bir çıkış yeri aramamız lazım düşerken de giriş. Bazılarının yani bunları nereden nasıl... orada bu yazıldı burada bu yazıldı işte daha da iki koin neydi işte çok şey deniyor falan filan. Hani bunlarla ilgili yaptığınız doğru şeyleri ya da yanlış şeyleri gözlemleyin. Ee, o tecrübelerse daha, çok daha yararlı olacak şey, şeyler. Geri kalan. Herhangi bir kararınız. Evet, <gülüyor> evet. Evet, bizim. Ben konuşuyorum. <gülüyor> Şey muhabbet yaptık da ses benzerli. Hani geçen hafta kripto wisdom mı kripto mı falan demişlerdi abi sana. Aynen. Onun muhabbetini yaptık da arkadaş gelince daha konuştu. Birazdan da konuşsun. Hani biraz biz andırıyor dedik. Başkaları benzetmişler. Ben, ben daha demin cevap vermiştim abi. şey yazmıştım da geldi yani sesimizi benzetiyorlar diye de fark ettim. ben mikrofon kapalıymış zaten de. O kısımlarda aslında şey yapmıştım. tam wisdom da şey mi yaptı acaba müdürüm? Eee ben konuşuyorum acaba hangi ee, şey olmuştur? Çok... Evet, Şizofrenlik var bende kendim konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benziyor abi sesler. Semiramis, geçen e, bir kaynak bulmuştuk. Bu kripto kredle dani diye bir tartışmasından. Divergence'la alakalı. Ya muhtemelen o kitabın 108. sayfasında falan e, işte aresaylara geçilmiş. Baya baştan sona, hani çok basit bir yerden anlatmaya başlamıştır bence. O kitabı ben atayım isterseniz. Ama bilmiyorum. Daha önce okumadım kitabı. E, şimdi atacağım birazdan. Abi üstte bir de şey, bir şey yazdı. Ona ben ufaktan konuşmak istiyordum. Bu da vesile olmuş oldu. Amazon'un coin çıkaracağı hakkında haberler var. Bu çok büyük bir destek olabilir mi? Önemli nedir size göre? Şimdi ben açıkçası bu volatilitedeki bir piyasada Amazon'un coin çıkarsa da aktif olarak kullanacağım düşünmüyorum. Yani belki çıkarırlar, belki çıkarmışlardır, bize söylemiyorlardır. Belki bekletiyorlardır projeyi. Ama bu volatilite bir piyasada yani ya en basitinden bir saat önce dışarı çıktım 11.000 dolardı. Şimdi 11.400 dolar arkadaşlar. Hani e, Bitcoin'in fiyatı. Anladınız mı ne demek istedim? Yani bu kadar yüksek oynak bir şey de ki 1000 dolar 2000 dolar arttığı günler olmuştu. 5000 dolar düştüğü gün oldu. E, kimsenin yani özellikle eBay'dir, Amazon'dur gibi firmaların oturup da e, şey yapacağını düşünmüyorum. E, ...bununla ödeme sistemi yapacağını düşünmüyorum. Ha, bu tip haberlerin çıkması... ...bunlarla uğraşılıyor olması... hani ...gerçek e, alt, orijinal kaynaktan... ...bu haberlerin verilmesi... ...Bitcoin'e olan güveni arttırır. Ama şu sıralar en azından şu piyasada... ...kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Nitekim Steam'in... ...şu oyun platformu olan Steam'in aldığı kararı hatırlarsanız... E, ...yapılan iş belli yani. E, adamlar hani biz... ...ödemeyi kabul etmiyoruz Bitcoin'le. Çünkü... E, çok büyük sıkıntılar çıkıyor gibisinden bir açıklama yapmışlardı. E, çok da haklılar. Şu an e, benim e, diyeceğim Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak kullanılması zor. Ama bak en büyük sebebi diyorsun. Alttaki sebepleri düşün abi. Alttaki sebepleri düşün. Adam e, 40 dolara oyun aldım diye seviniyorken atıyorum e, 2013'te, 2012'de e şimdi adam 20 bin doları şey olacaktı. E hani bu darın mesela dolar ne oldu? O zaman 2012'de 2 liraydı TL bazında. 2.2 şimdi 3.8. Yani hani biri bu kadar artmışken diğeri yani dünyalar attı. Onu demek istiyorum. Manipüle edilebiliyor. Şu anki akşamada bu. O sebeple şu piyasada ben herhangi bir büyük firmanın ödeme aracı olarak Bitcoin'e bağlı Bitcoin Pay'ı olan Bitcoin'le ödeme yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O Bitcoin, ya Amazon'la ilgili bir, bir şey düşünce söyleyebilir mi? Tabii, tabii. Bence bu şeyle ilgili Amerika'da olmasıyla çok ilgili bir durum Amazon'un. Eğer Amerika'da olmasaydı yani Amerika'nın çünkü vergi kaçakçılığı kanunları müthiş yani çok sıkı. ...eğer başka bir ülkede olsaydı bunu yapabilirdi ve kendisine de çok fazla fa fayda sağlayabilirdi... ...ama şu anlamda Amerika'nın müsaade edeceğini düşünmüyorum ben. Çünkü böyle bir şey yaparsa e, bu büyük bir şey olur kripto piyasası için. Yani biz mesela bugün TTR'e geçerken e, kriptolarda en ufak bir harekette hani güvenli liman diye... ...ya da Bitcoin'e geçerken e, Amazon'un coin'i gibi bir e, enstrüman olursa piyasada piyasaya müthiş bir güven gelir... Yani i̇nsanlar artık Tether'dan daha güvenli, Bitcoin'den daha güvenli birkaç ihtimali olur. Bu altcoinlere en çok yarar diye düşünüyorum. Uzun vadede. Ama tabii ben de düşünmüyorum Amazon bunu yapacağını. Çünkü zaten yani dünyanın en büyük şirketi olmuş. Adamın böyle bir şey gireceğini düşünmüyorum kumara. Bunu ancak e, onunla yarışmaya çalışan firmalar yapabilir diye düşünüyorum. Baltic Airlines mesela. E, Hava yola şirketi ve Bitcoin'i ödeme kabul ediyor. Ki onların satışlarında da yaradı bu. Ya bunun gibi. Ya orta ayarlı firmalar da bize yeter. Ben de piyasanın bir sabitlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bu kadar oynak olmaması gerektiği kanaatini. Bundan sonra e, bu işlemler yapılabilir. Yani şu aşamada Bitcoin bu kadar yani, nasıl diyeyim, hala e, kağıt para kullanıyoruz. Ee, ve bir süre daha kağıt para kullanmaya devam edeceğiz. Bu, bu sistemi ilerlerken açıkçası bana bir seçenek sunsalar deseler Bitcoin'le hani Bitcoin mi ödemek istersiniz? Ee, kağıt parayla mı? Hani ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Kağıt parayı tercih ederim. Yani dolarla ödemeyi tercih ederim. Türk lirası ile ödemeyi tercih ederim. E çünkü iki gün sonra yatırdığım bitcoin'in iki katına çıkmayacağının garantisi yok. Yani iki katına düşmeyeceğinin de garantisi yok. O sebeple yani bu benim Düşüneceğim. Böyle düşünüyorum. Yani çok manipüle edilebilir. Çok volatilitesi yüksek. Bir sıkıntılı bir durumdayız. Zaten o yüzden hani bize soruyorlar. Neden hani hiçbir zaman e, yani hep do dolar dolar hani bitcoin felsefesini kabul edemediniz mi? Bir bitcoin bir bitcoin felsefesini kabul edemediniz. Şu aşamada ben edemedim. Hani yüz, çok güveniyorum blockchain'e ama bir bitcoin bir bitcoin'dir diyemiyorum. E, Nerede kar varsa, şu an iki sisteme ne ayak uydurulabiliyorsa, ben ondan yanayım açıkçası. Ha e, hiç bozmayacağım bitcoinim var mı? Var. Anı bilmem mi vesaire? Ama e, çoğunlukla bozuyorum gayet. <gülüyor> şu sonda dedin ya, ne dediğini unuttum. Bir şey dedin, hoşuma gitti de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Katıl katılmadım ya şimdi. Yani bitcoin ne bileyim ben bir hafta sonra iki katına çıkmayacak diyorsun ya. Ya ben buraya katılmıyorum mesela önemli değil. Senin o an bitcoin'in ne ettiği önemli olan. Dolar bazında ne ettiği önemli olur. O, o kısma ben de aynı fikirdeyim. Zegan'la. Yani <gülüyor> pardon bir şey alıp. Şimdi örnek veriyorum sen bitcoin'in elindeki yatırımının mı bu? Çünkü aslında olan şey yok. Yani örneğin, hani Bitcoin'e bir yatırım yaptın. Hani ana parandan başka bir paranı oraya yayınırdın. Onu bir şey alıp harcıyorsan evet. Yani orada bahsettiğin e, şeye giriyorsun aslında. E, hani işte iki, yarı yarıya düşebilir, iki katına da çıkabilir. O kısma geleceğim ama onun dışında şöyle bir şey var. Sen o sırada örnek görüyorum. Deki 5 bin liralık bir şey alacaksın. 5 bin liralık bir Bitcoin alıp onu göndermek var. Oradaki şeyler zaten bambaşka. En azından fee şeyleri düzeltmeleri de daha bir normal hale geliyor. 5000 liralık işte bir şey alırken biliyorsun, e para diyorsun, gönderirken para veriyorsun gönder, şey yapıyorsun, para veriyorsun, ee, adam onu bozarken şey yapıyor, bankasından çekerken ödüyor falan filan. Bir ton yani e, zaten hani bu şeyin para olarak kullanılması için kötü olan şeyler var. Ee, işte böyle evet, işte bankalarda bir fee var e, ama hani blockchain'de yok diye bir şey yok. Bunun içinde bir ya yani bunlar da negatif tarafları para olarak kullanılma kısmıyla alakalı söyleyeyim ya yani bunu ekonomist bu yani yıllarını ekonomiye vermiş cümleyi alarak söyleyeyim yani bir şeyin para olarak kabul edilmesi için volatilitesinin az olması lazım yani zaten bu bitcoinin evet bir para olarak yani bir değiş tokuş olarak kullanılması çok güzel bir şey çok yani diğer şeylerle kıyasladığımızda çok daha kullanışlı ama bir gerçek para anlamında kullanılması gibi bir şey olması için dediğim gibi birinci mal, volatilitesinin az olması lazım. Böyle bir şey yok. Oysa bu tradeable bir şey. Ee, yani da geçen hafta Peter Brandt'in yazısını atmıştım. Bu balıklar yemelik değil, tradelik balık diye bir yazısı var. Kısa bir yazı. Ufak bir hikaye. Ee, okumayanlar için atarım tekrar. Ama aslında işin özeti biraz bu. Abi bahsettiğim kısım da öyle işte, Volatilitesi çok yüksek. Ben bir ödeme aracı olarak şu ara var görmüyorum. Yani trende yönelik bir e, nasıl diyeyim yol çizebilirim kendi içime zaten hani ep se söylemem sebebi o kendi bana göre benim görüşüm. Bunu bahsetmemin sebebi e, herkesin stratejisi farklıdır. Yani hiç Bitcoin'den çıkmaya da bilir kişiler, e, dolara da dönebilir. Bitcoin maksimalisti de olabilir, dolarcı da olabilir, ikisi ortaya karışık da olabilir. Yani bu tamamen kişisel bir görüş. Benim görüşüm şu an çok manipüle edilebilir bir altyapısın olduğu. Ve o yüzden senin de dediğin gibi e, harcama için değil, trade için uygun olduğu görüşün değil. Hı hı. Bu yani benim görüşüm. Hı. Hı. Bir, bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu şeyle ilgili galiba. Tabii ödeme aracı olarak o kadar pratik gelmiyor ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de vergi alınmasa da burada mesela Avrupa'da alınıyor. Yüzde yirmi altı gibi. Şimdi ben Bitcoin'i burada yürüyor çevirsem yüzde yirmi altısını devlete vereceğim. Ondan sonra alışveriş yapmam gerekecek. E, doğal olarak en mantıklısı Bitcoinle ödemek yapmak. Yani onu da Türkiye'deki gibi değil. Bir de öyle bir dünya var. <gülüyor> onu hatırlatmak istedim. Doğru. Haklısın Ben de yeniden giriş için yer bakıyorum bittikoyuna e da. Ya giriş derken çıkış yani shortlamak için. Güzel gibi buralar ya. Ocam 300 daha mı gidiyoruz? <gülüyor> Bak giderse likide olurum da git gitmez. Stop loss mu koyayım da? Bir dolarlık aç ya abi. 1 mi? 1.5 tamam. 4 dolarlık açıyorum. Evet. <gülüyor> Can Görgün şöyle bir şey söylemiş. Aşağı yukarı ne zaman daha stabil oldu üç Bence yani sene veremiyorum ama market kapasitesiyle alakalı bir şey. Market kapasitesi ne zaman belli bir e, seviyeye gelir ve o seviyede kendini sabitler. Bu 5 trilyon dolar da olabilir. Ondan sonra biraz daha hani manipüle edileme, edilemeyen bir piyasa haline gelir diye düşünüyorum. şey bir de ha şey söyleyeyim short veya mars trade açar mısınız biraz? Bunlar da hani söylemişti aslında hocamız da. Bunlar biraz riskli işler değil mi abi? Geçtik öyle tabii mi? Pekala şu an giriyorum diyelim bakayım. Ağızları sulandı ama. Hmm. Ama dediğim gibi yani ya, muhtemelen para kaybedersiniz. Ya tabii para kaybede kaybede kazanmaya başlayacaksınız ama. Ya önce en azından bir altcoinlerde ya da Hani leverage kullanmadan yani kaldıraç kullanmadan bu işlemleri yapmaya başlarsanız öğrendiğiniz teknik analizde diğer kısma sonradan geçebilirsiniz. yani Acele etmeye gerek yok. Şimdi e, margin trade yaptığınız zaman hodl yapamıyorsunuz. Hodl'un da bir fiyatı var. Bir ücreti var yani. Dolayısıyla yani riskinizi zaten kaplıyorsunuz. Bırakın kaldıraçın size e, kaldıraçla yap, aldığınız riski kontrat kirası da ödüyorsunuz aslında. Yani hepsine bir kontrat deneyim. Ee, onun dışında da şey yani elinizdekini şimdi bir hodl yaptığınızda diyelim ki 20 bin dolardan bitcoin aldınız değil mi? Hala sat. Ee, evet yani bir video vardı atla şey ee, bu bitkonect dolandırıcılarının şeyinden hangisiydi adamın unuttum da. Ben çok seviyorum o şey videoyu. Ee, teknik olarak herhangi bir para kaybetmedi bir videosu var onu da bilen birazdan bulunacaktır. Ee, evet 20 bin dolardan aldığınızda boz evet e, teknik olarak bir para kaybetmeniz aynı zamanda o dolar olarak da 40 bin dolara gittinizde de gittiğinde de bir para kazanmadınız dolayısıyla o risksiz bir şey ama forexte ya da işte burada yaptığınız o yani açmak istediğiniz margin trade'de bir şey yapıyorsunuz ee, nedir o? bir risk alıyorsunuz. Bunun için bir günlük olarak kira ödüyorsunuz aynı zamanda. Ee, ve üzerine de zaten likvide olduğunuz zaman paranızı kaybediyorsunuz. Ee, sonuçta o kaldıraçın mantığı işte dedim ya yani bunun dekanın da söylediği gibi. Ee, e, normal trader bir sefer iki sefer diye bu lazım. Ya yani margin trade gerçekten. elinizdeki parayı kaybedebilirsiniz yani. Gerek yok hemen voleyi vurmaya çalışmayalım. Yani önce bir hakikaten yüzünü öğrenelim suda, ondan sonra işte bir şeyler yapmaya Evet, Video videoyu bir taflak atmış. Bu bu arkadaş işte Bitconnect'te şey yapıyordu sürekli şilliyordu. Ee, en son artık Bitconnect e, battıktan sonra şeyi e, takipçilerine attığı videolarından bir tanesi. Bir de arabasından çekiyor. Ya. <gülüyor> Ha, video izledim de bu çok kısa bir versiyon. Öncesinde aslında bir para kaybetmediniz diyor. Sonraki dediği cümle de bu. Ben izlememiştim. Bunu. Bu videoyu da bakayım. Bu videonun öncesi de bir şey var. Ee, o çöküşün yakın olduğunu bence anladı zaten. Ee, bütün paralarım hacklendi. Bitcoin'lerim çalınmış diye bir video paylaşmıştı. Ama adam hiç üzgün görünmüyordu. Ne hikmetse. Yani. E bir insider bilgisi olsun o kadar şillemeye. Şey yani hayatınızın her döneminde böyle insanlar karşınıza çıkacak. Mesela bu Infinity Economicsçiler vardı bir ara, X'inciler. Bu şekilde bunlara galiba network diyorlar. Network marketing'le böyle insanlara bir şeyler aldırıp işte bu Ponzi şiğimi kuruyorlar. Ponzi. Ya yani network bunları... marketing onun şey e, Ponzi dememek için uydurdukları. Ya aslında network marketing başka bir şey. Ponzi değil ama onu oraya çektiler. Ya işte kendilerine networkçu diyorlar ya böyle saçma bir tabiri daha yeni öğrendim ben. Utandım öğrendikten sonra da. <gülüyor> yani bunlara kapılmamaya çalışın ya. Yani. <gülüyor> Biz utanıyoruz ya adamları yerilebilir ediyorum. Onlar bizim kadar utanmıyorlar yani bana. Aynen saadet zinciri. Pon Ponzi şeması denmesini severdi de, hani bunun yaratıcısı Ponzi adamın adı. Çok güzel bir hikayesi var. Okuyabilirsiniz. Yani adam genius yani. Walton Chain'in bu skandalında da biz utandık yani. Herkes utandı. Çok Adamlardan çok utandık. <gülüyor> Onların utanması yok. Bir de kıvırıyorlar ya. <gülüyor> bizim ekipten biri kazandı aslında. Neymiş efendim katıl işte çalışanlarının da katılma hakkı varmış da evet. şans eseri Twitter Twitter hesabını yöneten kişi kazanmış. <gülüyor> <gülüyor> Ya kardeşim başka bir şey desen hani copy paste yanlışlıkla yapmış işte aslında gelen bir şeyi yapmış falan bir şey ya her türlü her türlü zaten olay ortada da yani bu açıklama gerçekten sana küfür eder gibi yani aptalsınız e, evet, siz tamam, gibi. Ya konuşmuyorum bu arada da ya kusura bakmayın şu noktamın bitcoin güncellemesini izliyorum bir şeyler olursa araya girerim. İlk bahsettiği şey bu monthly candle aylık e, mumun kapanması. Bu da zaten hani e, pek çok şeyi ondan öğrendim dediği bir kaos trader var ya. O da onun mottosu zaten hani trade'leri çoğu zaman fraktallara bakarak yapıyor. Bu fraktal dediğim de böyle kocaman fraktallardan bahsetmiyorum yani tüm market cycle'ında yani belli böyle candlestick pattern şeylerine göre. Formasyonlarına göre. Sessizlik oldu diye bir şeyler konuşuyorum. Ko ko ne yapıyorsunuz? Varsa bir soru şey yapalım ya. Hani öyle anlat anlat. Bitti. off topicte bir sorabilirsiniz. Bir, belki hepimizden bir yani bir e, cevaplayabiliriz. Geçen hafta ben anlatmıştım. Var mı anlatmak isteyen bu hafta? Neyi anlatıyoruz az? <gülüyor> ben güzel anlatmam yani. Bilmez hepimiz eee yani hiç Tanışamadık, kısmet olmadı. Ben yurt dışında i̇şte en son bir 2 3 hafta önce Türkiye'ye gelmiştim. E, denk gelemedik. E, ama e, bir taflek işte açmıştı ilk kanalı bayağı önce. Ondan sonra hepimiz orada tanıştık ettik. Baktık bayağı güzel. Hepimiz ilgileniyoruz. Attığımız şartları sevdik. Sonra birimizi sevdik. Öyle oldu. <gülüyor> Yaptığınız şeyden emin olmayın bence güzel bir şey. Hiçbir zaman da olmayın. Ama yani... yaptığın şeylere bakıp bir kenara atma yani. Acaba doğru mu düşünmüşüm diye geri dön bak da hani kendi kendine hani ben bunu yapabiliyorum diye bir güven gelsin ya da yapamıyorsan hani başka şeyler öğrenmeye başlarsın. Yani şartların kayıtlı şekilde dursun. Geriye dön çalışmış mı diye bak. Yani eğer o trade'e girmediysen bile Öğrenmek tabi o açıdan öyle ama onun yani e, düşündüğünüz senaryonun tam aksi bir senaryoda her zaman. E, dolayısıyla yaptığınız şeyden yaptığınız şeyi 20 yıl bile yapıyor olsanız o işinize çok iyi bile olsanız emin olmamanız bir şeyden yaparken emin olmamaktan kastım şu aslında. Yani öteki senaryoyu da aklınızda her zaman bulundurmanız size çok daha faydası olacak onu demeye çalışıyorum. Ya bir de şöyle bir dönem var. Az bir şeyler öğrendiğin zaman böyle her şey biliyormuş gibi geliyor. Kendinden daha emin oluyorsun. Baya bir şeyler öğrenmeye başladığında yani artık chartların tutuyor falan aldı. Girdiğin her trade'den para kazanıyorsun falan ama o, o sırada yani pek çok şey öğrendiğin sırada hiçbir şeyden emin olmamaya başlıyorsun aslında. Ta ki böyle tam olarak o hani şeyi alana kadar yani deneyimi alana kadar. Master notlar hakkında ben bir şey düşünmüyorum. Onlar epe belki düşünüyordur. Ben de bilmiyorum. Yani siyahın şey hiç... ya, Master not mu? Ya ben ıı, ya master not mantığına çok şey yapmıyorum ya. Yani çok doğru bulmuyorum. Çok hoşuma gitmiyor. Genellikle zaten. Shitcoin'lerin master notları var. Yani büyük coin'leri ne bileyim dash, Dash'tir falan filan. Ee, onlara zaten hani girmeye artık para yetmez. Ee, ama hani bilmiyorum. Yani ufak tefek shitcoin'lerde e, güzel master notlar çıkıyor. Onda da yani benim bir iki arkadaşım yaptı. Paraları baya dibe gitti. Yani aynı zamanda e, size işte belli bir şey veriyorlar ya. Aylık master node için bir şey küzdan da tutuyorsunuz, atıyorum bin tane deş tutuyorsunuz, e, depozito gibi. Ondan sonra size 724 bilgisayarda wallet'ta bu şey açık duruyor, e, vesaire. Siz de işte blok e, ya yani ödüllerden bir kısmından yararlanıyorsunuz. E, yani tek aslında gideriniz sizin elektrik faturası. O da bilgisayarın açık olması. Hatta bunu da bir server üzerinden gerçekleştirebilirsiniz, eğer istiyorsanız serverınız varsa. Ee, yani e, bilmiyorum ya. Master node'ta proof of work'lerde yok hani proof of stake'lerde var falan. Ee, o yüzden hani master node kullanırken biraz daha e, coin'in düşebileceğini öngör yani düşebileceğinin riskine de girinen yani çünkü yüklü miktarda bir şey istiyorlar sizden eğer ki coin hani zamanla erimeye başlarsa onun getireceği block rewardlar da eriyecektir e, gitgide hani aslında 10.000 dolarlık atıyorum yatırım yaptınız bu zaman içerisinde azalacak e, gitgide düşecek hatta sonra da işte lanet olsun ben bunu artık zararına satıyorum deyip satacaksınız çıkacaksınız o yüzden hani işte, masternodu ben pek desteklemiyorum bir, bir risk olarak düşünüyorum ufak tefek riskler almak isteyenler çok yatırmayanlar bence düşünebilir bir de şey vardı hani demin konuştuk ya Master Masternode kurmak için saçma sapan coinlerin saçma sapan voltlarını indiriyorsunuz falan filan. Nicktrade Nicktrade neydi? Evet. Evet. Yani bunlardan kaçınmanız lazım Yani neyi indirdiğini, indirdiğinizi bilmeniz lazım. Ayet hakkında düşünce teknik olarak mı? Yoksa, ee, fundamental olarak, fundamentalsa, etnokün. Abi ee, şöyle kısaca ayotun ee, özelliklerinden bahsedeyim o zaman. E, yani şu, şöyle özelli, özelleştireyim daha kısa bir özet vermek için yani uzun uzun konuşabiliriz. Hani siz. İleri de e, kullanacağınız ekipmanları, kullanacağınız nesneleri internetle ne kadar çok eşleştirip, hani internete bağlı olarak ne kadar kullanacağınızı düşünüyorsanız, e, internet of things üzerinden gidiyor çünkü olay, e, o kadar bu IOTA ya da güvenebilirsiniz. Yani IOTA dediğim, IOTA tarzı benzeri sistemlere. E, bu Bunlar, yani IOTA dediğimiz proje blockchain kullanmayan, aslında bu piyasada bulunan tek proje. Tangle diye farklı bir algoritma kullanılıyor. Bilgisayar mühendislerinden bazıları belki incelemişse bilinebilir son senelerde gösterilen bir algoritmaydı. Bu algoritmadan algoritma sayesinde herkes bir ortak network içerisinde birleşiyor. Ağ üzerinden destek alıyor birbirinin ağlarından ve sistem mikro paymentlar bunun üzerinden gerçekleşiyor. Mikro paymentları yaparken sürekli bir transaction fee ödemediğiniz için bir şişme yaşamıyorsunuz. E, güvenli veya hızlı mı diyeceksiniz mesela? Bu, bunların da garantisini veriyorlar. E, diyorlar ki elektronik devlet uygulamalarında oy vermelerde bile aslında IOTO kullanılabilir diyorlar. E, quantum bilgisayarların IOTO parasının, kriptosunu çözemeyeceğini iddia ediyorlar. E, bu yüzden de et, Ethereum'un e, yediği gibi bir fork yemelerine gerek kalmayacak. Bu e, incelemek isteyenlerin hani kriptosunu Ether Ayota'nın kriptosunu incelemek isteyenler Winternitz diye bir signature var. Birazcık daha kriptoloji ile ilgili şuraya ismini yazıyorum. Bunu inceleyebilirler alt yapılarını. Yani ayot teknoloji arttıkça IoT'ye olan bağımlılık da ileride Paralel olarak artacak ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyenler de gitgide artacak, zorunda kalacak hatta belki de. Benim güvendiğim projelerden, şu an alım için uygun olduğunu düşünmüyorum. Hype 7 için, bu bu dönem öncesinde, Hype 7 için birazcık fazla şiştiğini düşünüyorum. 5 dolara kadar alakasız şekilde çıktığını düşünüyorum. Biraz daha düşmesini bekliyorum. O sebeple henüz yatırım yapmıyorum ama güzel bir proje. İncelemek isteyenler de hani şu keywordleri inceleyebilirler. Şuraya tekrar yazayım. Bunlar da Ayota'nın aslında benim için önemli olan keywordlerinden. Bu üç tane yazdığım şey. Bunlarla ilgili bilgileri olan kişiler gayet de... Yani ne yatırım yaptığını bilerek yatırım yatırım yaparsa güzel olur. Bir de hani Ayata'nın son zamanlar iki gündür falan bir güvensizlik halinde olduğunu falan duymuştum. Onları tam incelemedim açıkçası, yalan söylemeyeyim. Öyle bir haberler var. E, Bolutlarınla bir sıkıntılar olduğunu duydum. Ama hani mesela Boşun yatırım yapması hani yatırım yapması değil mi? Gerçekten küçük kendi hacimlerine göre çok çok küçük bir miktarda yatırım yapıyorlar. E, bu tip haberler bile aslında bir umut ediyor olumlu olduklarını düşünüyorum çünkü insanlara verilen paradan çok onlara verilen e, önem, e, onlara duyulan, yani onlara duyulan güven, insanları çalışmaya daha çok motive edeceğini, buna göre daha çok çalışmalarını şekillendireceklerini düşünüyorum. E, çünkü kendilerine olan saygılarından ve karşı tarafı e, beklentileri boş çıkarmamak açısından, e, bu sebeple bence güzel bir proje. Otonomuz, e, şu an en çok kullanılabilecek alanlardan biri otonomuz e, driving, yani oto driving sistemi üzerinde, şey e, sürücü pilot e, üzerinde kullanılacak bir sistem olarak görünüyor. Böyle yani. Aynen 5 e, dolar mı görmüştü, 4.7 dolar mı ne şişti o civarları görmüş. Yani tam hatırlamıyorum ama 4.7'yi sanırım gördü. Hat şuradan hatırlıyorum onu da. Bir arkadaşım ciddi anlamda en tepeden nasıl becerdiyse aldı ve yarım saatte parasının yarısını eritti. Geri çıkar. 5.98 işte. Benim arkadaşım o civarlardan almıştı. Hani 3000 TL'lik aldı. 15 dakika sonra 1500 TL düştü. Hani buradan da böyle tepeleme yapmış coin'lere girilmemenin gerektiklerinden birini daha söylemiş olalım. Güzel proje arkadaşlar. Serenetokan'ı incelemiştik geçen hafta İsmail. Geçen haftaki ses kaydını dinleyebilirsin Eğer ki hardware yani gerçekten telefonu çıkarabilirlerse o turu inceleriz. Olmuş mu olmamış mı? Ama güzel bir yani güzel bir şey nasıl diyeyim düşünce telefonu blockchain'e entegre edip gerçekten elle tutulabilir bir hizmet sunmak. Rica ederim. Rica ederim. Bu arada her hafta söylüyoruz ama yani siz de konuşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Yok <gülüyor> Yo, şey İsmail şöyle sol tarafta e, kısımları görüyorsun ya. Orada en aşağı git en aşağı haftalık sohbet arşivi var. Zaten bir tane var 25 Şubat. Oradan bulabilirsin. E, hafif böyle ileri sarı sarı gidersen. TFL e, ne? Abi ben bilmiyorum. TFL'yi ben ince incelemedim herhalde ya. <gülüyor> Ama tabii hani bilinenin artması için büyük borsada işlem görmesi gerekir ya genellikle. Mesela bence KuCoin dediğimiz e, e, şeyde borsada çok güzel projeler var. İnceliyorum. Yavaş yavaş onların altyapılarını da hazırlıyorum e, fundamental analiz için. Ancak hani bunların bir Binance'dir, Bittrex'dir. Hani Polonex'e gireceklerini pek düşünmüyorum. Polonex niyeyse bu konuda biraz ağır aksak gidiyor. Hmm. Doğrudur abi ya. Unutmuşum. Kusura bakma. TFL. Bir bakayım ben de neymiş hatırlama açısından. Çok şey inceliyorum da unutuyorum bazen. Ha, True Philip. Logodan hatırladım gibi. Şey miydi bu? Ee, neydi? Piyango gibi bir şeydi. <gülüyor> aynen, aynen. Ya evet, güzel proje. Yani mesela milli piyango oynayacağına git burada oyna. N ne oluyor? Ee, giderse en azından e, blo yani rewardunu alırsın. Blockchain'in içinde saklanır. Böylece Vergi devlete gidip saçma sapan vergiler vermek zorunda kalmasın. Bin tane avantajı var. Gayet de güzel. Ufak tıfık da çekilişler yapıyorlarmış herhalde. Ama bilinenin artması için büyük borsalara girmesi lazım. Yani çok saçma bir ICO'su vardı ben hatırlıyorum. Yani tek hedefleri çok çok büyük bir ödül havuzu oluşturmaktı bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir altyapısı yoktu. Ee, bir de staking olayı var işte. Bu kadar tutun size bir kar payı falan vereceğiz gibi bir şeydi. Yani o, ka o kadar düşük bir şey veriyorlardı ki yani. Gidin Türk lirasından faiz alın daha güzel. Ya şey e, e, abi özür dilerim lafını kesmiş gibi oldum sana. Şey e, Anıl MCN demiş ki Binance bir sene içinde büyük skandalı imza atacak. Yani bilmiyorum. Yani çok iddialı bir söylem değil mi sizi hani ben ben bir şey sorabilir o? miyim o, oraya, o yani şey böyle hani fat yaratan korku endişe yaratan şeyleri e, e, buradaki bir dayanak ne? Binance'in niye bir skandala imza atacağını söyledi. Ko konuşmayı dinlemedim çünkü. Aynen hani bir sebebi ne yani? yani hani Şöyle o zaman Polnex yarın kapanacak ne bileyim yani. Polnex'e alakalı bir yıldır sürekli bir şey var. eee Herkes kötülüyor. Yani kötülemeyen kalmadı öyle söyleyeyim. Um... Yani bu her gün her borsa olabilir ama bunu böyle demek falcılıktır yani. Evet. Ben de kullanıyorum Polonyax gayet güzel çatır çatır çalışıyor. Benim bir sen daha çok sevdiğim bir exchange platformu. Ve bir de Binance'ı mesela şöyle düşünüyorum. Ya olur mu olur ya da ben kendi ayaklarını sıkacağını bu tip şeyleri düşünmüyorum. Yani çalıntı işte hack jar falan gibi olaylar adı neyse de hani adamlar kapattı şeylerini ben mesela Kraken ya hani adamlar bam diye şeyi kapattılar. Dört gün, beş gün boyunca ki hani Kraken şeyin, hacminin kaçta kaçıdır Binance'in. Dört gün, beş gün boyunca hiçbir açıklama yapmadan yakında döneceğiz maintenance diye şey yazmışlardı sayfaya. Bu kadar. Bu, Kraken gibi bir borsa bunu yapıyor. Haber vermiyorlar ne Twitter'dan ne bir şeyden. Binance saat başı McAfee'nin aptal aptal mesajlarına bile cevap vererekten millete food olmasın diye bu aptallıkları yapmasın diye ee, saat başı report verirken hani ne bileyim Binance'in hack dışında ben e, şeye karışacağını düşünmüyorum. Ya. Kendi ayaklarına sıkmış olurlar. En büyük borsalardan biri şu anda. Yani, ya bu arada hani işte dekan da söyledi, herhangi bir exchange diğerinden daha güzeldir. <gülüyor> Anlamında işte daha güvenilirdir diye bir şey yok. Ee, bir exchange milyon insan tarafından kullanılıyorsa güvenilir yapmıyor işte centralize olan yerler. Bunların herhangi birisi herhangi bir şekilde hack Skandal herhangi birisinde olabilir. Bu şey değil. Yani coinlerinizi uzun süre tutmak istiyorsanız zaten exchange'e tutmayın. Yine klasik şeylerden birini yapalım. Abi zaten şey uçuk tahmin yapma bölümü varmış konuşmada onun üzerine söylemiş. Yani ben de ne oluyor dedim yani. Anladım, tamam. Çünkü sen ben abi yani düşünün şöyle biz, biz normal insanlarız yani Binance'ın kapanacağını falan biliyor olacak bir şeyimiz yok. Anladınız mı? Yani öyle bir kritik bir noktada değiliz yani. Çoğu kişi bilemez yani. Onu şöyle söyleyeyim. Anladım ya. Olabilir tabii. Binance, Binance yani Binance, Binance, Binance isminin seçilmesi bile saçmalık bence ya. Ben daha geçen bunu görünce bu grupta şeyi konuştum da Poloniex konu alayım. Ben de öyle bir şey yani çok kötü gerçekten. böyle bir exchange aslında. yani. Aynen. Fishing gibi yani tabii. Okay. Bitcoin'in yürüdüğü yer orası işte gösterdiğimiz yer. Kırdığı veciz test etmesini bekliyoruz. Yani inşallah çıkar üstüne de. Yani şu an plana uygun hareket ettiği için yani çıkıyor diyemiyorum ben. Selam Kemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Teşekkürler abi. Bir, bir, bir saattir yayın yapıyorduk bizde. Canlı yayın hem konuşuyorduk Bitcoin fiyatı üzerinden, chart üzerinden ya da diğer soruları cevapladık. Ya nasıl düşürürüz diye düşünüyoruz Kemal ya. Valla açık konuşayım ben 15, 15 yılda longumu kapatıp shorta geçmiştim dün. Düşmesi lazım artık. Ben de biraz önce kapattım şortumu. Ee, küçük bir şort açtım tekrar. O çıkıştan sonra. Biraz sonra biraz daha yüklenebilirim. Ya buradan düşmesi gerekmiyordu. Bu 1100 desteğini niye kıramadı? Piyasanın acaba 1600 beklentisi var diye mi böyle terse bıraktı bunlar? O invençadan yani. soldarı sonuna kadar şey olacak abi. Yani gerçekleşmese bile e, hep bir umudu taşıyacağız galiba o güne kadar. Yani işte bahsettiğim günde beşi 5'i ve 6.40 yarımı ödü. Bugünkü haftalık Evet. Şöyle. shoulder'sı an bütün gider. Başka hiçbir şey kalmıyor geliyor. Evet, evet. Acaba ne yapacak bu? Buradan kırar mı 1500'ü ya? Ben trasıyorum short'uma çık ama. Ya ben 11.800 o bir önceki bildiği attığı yer. Ee, ayın 20'sinde, Şubatın 20'sinde. Ee, yani oraya kadar hala Berlin. O bir de 20.000'den gelen. O ana kadar zaten yaptığım şeyler, hani al alıyorsam alıyorum, satıyordum yaptıklarım. O. Oh. hala hala trend içinde bekliyorum yani. Bu konfirmasyon dediğim noktalar orası aslında. Evet, ben uzun süre orayı bekliyordum artmasını istiyorum çünkü ben de ama e, şey bilmem bu belki de uzun süredir bu biz düşme senaryosuna çok odaklanıyoruz ama acaba düşmeyecek mi bu ya 11800 falan kırıp geçecek mi onu düşünmeden edemiyorum ya mümkün, yani şöyle söyleyeyim o günlükteki bir de e, bulutun erken kırmızı bulutun erken kapanmış olması yukarı doğru kırması Yeni 5-6 gündür şey yapıyor. Aslında düşündürüyor? En azından kısa e, dönemli senaryo için yani bu şey için bu senaryo için daha olanak veriyor gibi. Sebenomist 2 için var. 200 milyon volüm var demişsin ya Binance'ta. E, neyin neym volümü? Ha ya yani zaten Binance dediğimiz yer shitcoin exchange yani hani Bitcoin USDT'nin çok fazla ya volüm olmasını ben beklemem zaten. Şöyle günlük çarkı bir atayım tekrar. Ee, haftalık atalım abi ondan sonra? Ya? Haftalıkta atsana abi. Aynen onu da yukarıda atmış tekrar bir özet bir, birazdan kapatalım e, herkes şeysin. E, şöyle bu günlükteki kapanış ya yani kendisinin siklerle ilgili aslında ben de çok bir şeyi sevmiyorum. Hani yorum yapmayı. E, şu anki gün biraz böyle hammer e, kapanışına benziyor. Yani daha henüz kapanışa var. 4 saat var ama hani bu şekilde kapanırsa diye söylüyorum. Ee, bununla alakalı da yani bu trendin devam, bu şekilde devam etmeyeceğini söyleyebilirim yani. Ee, yukarıda haftalık çartımı atmıştım. Ee, onları tekrar atayım istiyorsanız. Ee, sonradan gelenler için. Ee, bir, şunu atmıştım. Bu haftalık kısaca tekrar özet geçeyim haftalıktaki bulutla alakalı e, Dega'nın daha önceden şeyi bu 20.000'den gelen e, 20.000'den gelen yeşil trendi görüyorsunuz. Orayı kıramadı takdirde. Aşağı doğru devam ettiğinde e, bu bulutun e, support kısımları an, Arkadaşlar o kırmızının ilk gösterdiğim şey ortadakini gösterdi ama onun bir altı işte daha yoğun alıcın olabilir. E, o boğumlardan biri destek aşağı doğru gittiğimiz zaman yukarı eğer kırarsak da Bulutun inceldiği yer normalde içim oku senaryolarında oraya doğru fiyat yaklaştığı zaman o aradan fiyat aşağı doğru kırmaya çalışır. Bu da diğer bahsettiğim senaryo yukarı o doğru çizdiğim şey. Bu arada bulutun inceldiği yani e, temmuzda falan denk geliyor. E, bu bir tanesi e, bir tane daha atmıştım galiba ona da bulabilirsem onu da atayım. Twitter'a gerek yok ya şimdilik bu tip şeyleri sonra aptal aptal altında muhabbet ediyorlar. Biz buradan kendi kommentimiz içinde konuşalım. Sanırım bilmiyorum atmadım ama ee, şuradaki çartlarıma bakıyorum ee, Ripple'ı Evet. Şunu, şunu atmıştım. Ee, üzerine Degan da konuşmuştu. Şuradaki iki e line var. Dikey çizdiğim çizgiler var. Ee, biri turuncu, biri kırmızı. Turuncu bugün de kapanacak. Hastalık candle'ın e kapanışı. Kırmızı da e bir önceki attığım çart var. Pardon. iki önceki attığım chart. Orada İçim Okulu Cloud'larının e cisim yani bir, yani yeşilden kırmızıya döndüğü bir yer var. O da o gün. Yani biri yarın pazartesi, öbürü de salı günü. Bundan önemli o bulutların normalde kes, e, birbirine bu dönüştüğü noktalar en zayıf olan yerler. Trend değişimi yapılabilir yani trend olabileceği yerler. Ee, günlükteki senaryodaki şeyden bahsediyorum. Bu da eee immergeden e, gerçekleşmesi için tek nokta gibi yani en güzel en uygun ama bu immersive'den çok da ilk açılışta konuştuğumuz şey. Normalde sağ omuz yukarı doğru çıkarken volümle bunu doğrulamamız gerekir. O volüm yok. Bu daha çok o rising wedge yani yukarı yani bu rising wedge işte Degan'ın daha önce attığı chart hatırlarsanız. O e, yukarı doğru çıkarken volüm azalır ve rising wedge aşağı doğru kırılır. Ona benziyordu. Zaten kırdı bunu. Ee, ama dediğim gibi bence yani bir market maker olsam bunu bu o dibe kadar götürürüm. Yani o umut orada kırılacaksa da orada kırılması lazım aşağıya doğru. Ee, çünkü herkese işte e, acaba girsem mi şeyine doğru sokması lazım. Ha bu aşağı bu bearish senaryo olacaktır kesindir diye daha hiçbir, hiçbir şey söylemiyoruz tabii ki. Ama e, trade için riskli alanlar öyle söyleyeyim. Ee, yukarı doğru çıkarsa ee, yukarı Strat Library Coin ve e, e, Litecoin'in hakkında şartlar atmıştım. Onları da görebilirsiniz. Evet. Özet geçecek olursam Litecoin'in e, çartını hatta şöyle atayım tekrar e, sonradan katılanlar için. E, bir saniye tekrar buluyorum. Çartın başladığı yer 2014. E, yukarı doğru kırdığı yer beni şaşırtan noktaydı. Tekrar içeriye girdi. Yukarı kırmaya çalıştı tekrar. Başaramadı. Eee Dediğim gibi buralar yani bu kadar aşağıya doğru potansiyeli olan bir şey için. Bitcoin çartı bu. Litecoin Bitcoin çartı. Ee, benim için şey değil. Ee, yani böyle of harika değil. Zaten bir, birkaç gün önce sanırım Litecoin haberi de çıktı. Ee, yani beklenti de yok baktığınızda. Bir haber beklentisi de yani bir, bir hikaye beklentisi de yok üzerine. Bu Litecoin'di bunları konuşmuştuk biraz daha detaylı olarak. bir de stratın charts'ını tekrar atayım. Barsar arkadaşlar böyle son soruları alalım. Yazabilirseniz yani aklınızda ufak tefek şeyler kalsa. Bu da status'ın strat, e, çartı. Ee, gördüğünüz gibi orada bir hafif aşağıya doğru gibi yapmış. Daha önceden de yaptığı gibi. Burada normalde bulut senaryosuna beklediğimiz şey bulutun yani yeşil bulutun altına geçtiğiniz zaman orası artık direnç oluyor. Bulutun altına bir test etmesi. Ee, dolayısıyla bir divergence da vardı bunun. Ee, en azından çıkış noktası olarak şey yapabilir. Bununla alakalı daha detaylı aslında bahsettiğim şeyleri bilmiyorum. Burada olanlar hatırlar. Bitcoin'in şu market kısmı izin verdiği müddetçe bunu yapması lazım. Yani Bitcoin'in herhangi bir sert hareketi bu beklentiyi de çürütebilir. Library'i de hemen atıyorum. Yukarı çıkın muhakkak onları da tekrar atmış olacağım buraya ama. Bu EOS herhalde çok şilleniyor bu ara. Herkes kaçıncıya soruyor? EOS ben de çok dediğim gibi 2 arasından almış. 16 60 61 sim. Dolayısıyla EOS'u tekrar almak istiyorum. Benim için güzel bir proje açıkçası. E, Library'nin chart üzerinden konuşayım. E, herhangi bir altcoin chartına bakarken bunun üzerine burst'ü söylemiştim çarkını atmadan. E, tekrar bu yeşil olan kısım accumulation zone. Bu kısma ne kadar uzak bir altcoin varsa girdiğiniz zaman riskiniz o kadar artıyor bitcoin olarak. Bitcoin'in bearish marketinde hala devam edecek olursak bunlar tekrar accumulation zone'a gelecektir arkadaşlar. Hem dolar olarak hem Bitcoin olarak kaybedersiniz. Ama en azından eğer dolar olarak bakmıyorsanız accumulation zone'daki coin'leri almaya çalışın ki eğer uzun vadeli bakayım diyorsanız bu işe zaten trade yapmayın. Eğer öyle şey yapıyorsanız. Bu dipteki coin'leri alın ki daha fazla Bitcoin kaybetmemiş olursunuz en azından. Bu tarz birçok coin var. İncelerseniz şey yapabiliyorsun. Ya Strat ilgili yakın bir float gelecek. Güzel bir proje. Ee, projesi gayet güzel. İki tane yeni ICO'sunun onayı geldi. O ICO'ların durumuna göre yeni fikirlerde şey yapılacak. En güzel özelliklerinden biri Stratis'in. Ee, birincisi kullandıkları dil global ve dil. .NET ve C dilinde. İkincisi Waze veya e, Ethereum platformunda hazırlanmış. ICO'lar çok kolaylıkla kodlarını Stratis'e adapte edebiliyorlar. Böyle bir fırsat sunmuşlar. Aynı zamanda ileride ileride dediğim birkaç hafta sonra Tumblebit diye bir tane özellik daha tanıtmayı düşünüyorum. Birkaç hafta sonra dedim bu hafta tanıtım herhalde. O Tumblebit'in özelliğini de kullanıyor Stratis. Attıklarımın çoğu günlük çarp. Bir tanesi haftalık da Bitcoin'in ikisi. O iki senaryo diye gösterdiğim. Yani biri bulut. Bu 2980 dediğim şey o. Haftalık çarşı. Ee, Kalas'ın sorusu e, Bitcoin bazında dipte almak niye uygun değil? Uygun tabii ki. Dediğim gibi eğer uzun vade. Ben dolar fiyatımla, e, dolar portföyümle ilgilenmiyorum diyorsanız e, Bitcoin bazında dipte olan bir koyunu alırsınız. Accumulation zonunda o yüzden alabilirsiniz zaten. Size daha az kaybettirir. En azından daha da dibe düşecekse daha az kaybettirir. Ee, bu bahsettiğim şu şey aslında ya, ya ben yanlış aksettim ya e, yanlış anlaşıldı. Ee, sadece yani kötü olabilecek senaryo şu bitcoin bearish anlamına devam ederse dolar olarak portfolyonuza erir. Accumulation zone'da bile olsa çok basit bir hesap herhangi bir coin'in dolar değeri örnek verelim. Library coin üzerinden konuşalım. Library coin'in dolar değeri nedir? Bitcoin'in dolar değeri çarpın. Library'nin Bitcoin'e karşı olan pair değeri. Yani Library Bitcoin değeri. Library Bitcoin aynıysa fiyat olarak değişmiyorsa, Bitcoin bearish devam ediyorsa sizin dolarınız verecektir. Dolayısıyla yani dolar şeyinizi önemsemiyorsanız, evet bu, bu bahsettiğim gibi yani bu Library gibi en azından. Eccumulation Zone'a yakın ya da Eccumulation Zone'un içinde olan coin'leri almanız uzun vadede faydalı. Lisk bence baya yukarıdaydı ya. Yani bakmadım şu anda. Lisk'in ee, roadmap'i çok iyi bu arada şu an. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Eventleri falan. Baya dolu yani. Lisk artık hani bir epeydir. Bir blokma süreci şey. Yani artık meyve toplama süreci. Eski bayağı yani onun da şeyi konuşuyor. Aşkı tuttu. Ayrılan sürenin sonuna geldik mi? Sanırsam geldik. Benlik bu kadar. Ben var mı ekleyebileceğiniz bir şeyler? A.P.P.C. değinmediniz herhalde değil mi? Değindiğinizi düşünmüyorum ben pek. Bakıyorum Glep'ine iyi. Yani yeni mı bu? Pek bir geçmiş yok çünkü. Binance şeyindirinin herhalde. 2 bir grafiği var. Bir şey söylemek zor bu yeni coinlerle ilgili. Var mı son sözleriniz? Adminler. Bende yok. abi bir hemen değineyim. Ee, çok kısa. Ee, sormuşlar. İki teyre üst üste geldi diye soruyorum. Ee, Komodo. Ee, ben temel analiz olarak şey yapayım. Ee, Zcash'in bir fork'u. Proof of work e ama delayed proof of work üzerinden çalışıyor. Ee, Zero knowledge proof diye bir sistemleri var. Ee, yani güvenlik ve anonimlik üzerine tamamen e bir sistem. Blockchain to blockchain solutions yani blockchain'den blockchain'e e, olacak solution'larda gizlilik ve anonim olma gibi bir e, şeyleri var, fikirleri var. E zaten Zcash'ten fork edildiğine göre de onu bir düşünebilirsiniz yani e, nasıl bir şey olacağını. Bilmiyorum. Bence geleceği olabilecek e, projelerden. E, yani zayıf ve güçlü yönleri var. Bunları hani Deneyebilirsiniz teknik özellikleri, güçlü yönleri. Ama e, şu anki fiyatı veya işte nasıl diyeyim? Şu anki fiyatı mesela pek şey değil, e, belirsizliği olan bir oyun. Yani hani white paperını okuyun mutlaka yatırım yapacaksanız. Öyle bir özet geçeyim. Bu kadar. Evet, bence yüksek. bir coin'den %70 zarar, hold'u başka coin'e geçiş mi? Yani ne diyorsunuz? Tamam abi ya etmiş artık <gülüyor> öyle deme yani. Ee, yani tabii şöyle ben olsam yani hold hold derdim ben. Hold yani. Evet. Çünkü şöyle bir psikoloji oluşurdu. Ben kendimden baz alarak yola çıkayım. %70 zararına sattın. Atıyorum %30'luk bir erime daha yaptı. Oradan sonra yeni bir cycle'ına başlayacak. Yükselecek. Güzel. Belki eski yerine falan gelecek. Ama artık o coin'e lanet ettiğin için sen o %30 zarar olsa da sen tekrardan daha çok zarar edip daha da bundan mahvolacağım diye o coin'e girmeye korkabilirsin. O coin'i satın almaya korkabilirsin. Ya, tamam psikolojik bir etken. O yüzden ben olsam e, şu saatten sonra tutardım hani. Yani Senin yüzde 70'lerdeki senkronite coin'in hareketini tamir ediyorsunuz. Ben de bazen öyle oluyor. Bir koyunu çok yakından takip edince nerden başlayacağın çok net görüyorum. Belki yani o yüzde beşlik onun hareketlerini yakalamaya çalışıyoruz. şeyleri 20 60 120 30 Ne yazıyor ]ırlar? orada? bakabilirsin evet, Degan'ın de gibi. Aynen. Charts'ın üzerinde de görebilirsiniz. Ee, sol üstte içim ee, Enhanced Thickimoku 20 60 120 30 yine de. katı 9 ee, 26 Dokuz yirmi altı elli iki yirmi altı abi. Yok günlük değil. Ya, günlük değil dakikalık da yani şey değil önemli değil dakikalık aylık saatlik. Yani. İşte bir kere geliyorsun. <gülüyor> evet. Onları daha bir son ikincide bahsedelim, neşe yapalım. Şey bu arada arkadaşlar, ee, Mandelbrot hocanın yolladığı Bitcoin grafiklerini hani tekrar tekrar bakmak isterseniz diye pinet mesajlarda görebilirsiniz. İkisini pinledim. Kısa vadede olabilecek şeylere dair, biri uzun vadede, biri kısa vadede olabilecek şeylere dair. Oradan bakabilirsiniz hani. Evet. pint mesaj aynı şu şey rap de şey olan. birinden sesimiz yansıyama yansıyor ama zaten kapacağız. Yatay olabilir yani destek direnç noktaları ve Fibonacci benim en çok kullandıklarım açıkçası. Fibonacci retracement. Kripto Kemal dışında. Kripto Kemal hocamız güzel şeyler paylaşıyor hakikaten. Biz ara arada konuşuyoruz. Kendisi piyasanın direkt içinde olduğu için hani güzel şeyler paylaşabiliyor. Bunun dışında da bizim takip ettiğimiz ya biz şu an açıkçası küçük hareketler için kendi şeyimizi takip ediyoruz, <gülüyor> ee, kendi profilimizde hani paylaştıklarımızı biz de üç aşağı beş yukarı mesela daha demin işte Degan şey dedi, ben short açtım dedi, kapattım dedi, hani mesela bunun gibi, kendimizde konuşup bunları uyguluyoruz. Ee, şu an zaten altcoin'e girmek bence bir kumar, ee, işte bir strateji.